Üçüncü gün sabah oturumumuz tanzimattan yeni Türkiye'ye siyasetin görüşüken mimarisi karşılığında taşıyor. Bu oturumun sunumunu yapacak olan Sayın Hocam, Doçem, Doktor Mehmet Alkan'ı özgeçmişini okumak istiyorum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ilimden bilime geçişim kritik evlileri, Osmanlı materyalizmi, ve Baha Tevfik başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı fakültede ölçülebilir verilerle tanzimattan sonra Osmanlı modernleşmesi başlıklı teziyle doktor ünvanını aldı. 2001 2009-2010 yılları arasında Amerika'da Wisconsin Üniversitesi tarih bölümünde, 2008 ve 2010 yıllarında Köln Üniversitesi'nde kadrolu öğretim üyesi olarak ders verdi. Hava Harbukulu, Deniz ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde dersler verdi. Hâlen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalındaki görevine devam etmekte ve aynı zamanda Tarih farklı başkanlığını yürütmektedir. Kendi alanında yayınlanmış iki zekin üzerine bakarsa ve hazırdadır 15 kadar kitap bulunmaktadır. Başlıca yapıtları Tanzimat'tan günümüze İstanbul'da senin toplumu kuruluşları İftarhan ve Ahmet Yüceköy ile birlikte Tarih Fakülte yayınlarından. İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e selam eden İstanbul'a tarafı okulları, Fiyas Sabahattin Gölü'nü sürgünden zorunlu sürgüne, Yargayar yar, Meşrutiyet, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, Osmanlı'dan günümüze darbeler, 150. yılında Dastabıter Osmanlı'dan günümüze Türkiye'deki Seren Can'ın iletişimlerinden çıkan, halkı tabiyle, sunuş için buyuruz. Aydın. Ee, ve ben orada e, olmaktan onu duyuyorum. Her şeyden de bunu belirtmek istedim. Eee İktisat Fakültesi mezunları Cemil Tetek'ti. Onu Sayın Başkanı, sivildime. Eee sevgili Salman'a çok, çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Hem de e, bugün Yavuz Cezer odaya, Yavuz Cezer hocaya adanmış durumda. E, onun e, ona saygı olarak e, belirtilmiş durumda. Bu da bana aynı bir onur veriyor. Çünkü e, Yavuz Hoca benim e, alaylı hocalarından biri, mektepte hocalarımdan, alaylı hocalarımdan biri. E, şimdi İstanbul Siyasal'ın galiba şöyle bir özelliği var, e, hani kardeş fakülte de denir, siyasalla iktisat gerçekten kardeşlik bir fakülte oldu. E, Birçok iktisat e, fakültesi hocamız ya bizde ders verdiler ya arada bir durak olduk onlar için, bir, bir dönem bizde bulundular. Yavuz Hoca da onlardan biri, e, biz, yani ben e, asistan olarak ondan beraber e, çalışmak e, şansına eriştim. E, kendisinin çok temel bir kitabı var, biliyorsunuz bugünün başlığına da uygun, Tanzimat Maliyesi'nde e, bunalım ve değişim üzerinde. E, Ömer Gütübakan'dan söz etti, emin olun en az onun kadar önemli, diplom verilmiş. E, Tarih üzerine, iktisat tarihi üzerine, toplumsal tarih üzerine, siyasal tarih üzerine çalışıp o kitabı görmemiş birini hayal edemem. Yani o kitabı kullanmamış birini hayal edemem. Kendisi bizlere yaptığı akademik çalışmaya örnek olduğu kadar, hem de akademisyenliğiyle de örnek oldu, titizliğiyle de örnek oldu. Her zaman yaptığı işe ve ilişkilerine saygı duydu. Ve bizlere değer verdi o yaşımızda, o küçük yaşımızda. Hem de e, çok titizdir. Biraz da içinde huysuzdur. <gülüyor> huysuzluğu şu sebeple çok önemli. Ondan hangi işi, ne işi yapıyorsanız siz de titizlenirsiniz. Yani elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsınız. O açıdan çok değerlidir o huysuzluğu. Yanlış anlamadım sözümü. Çok değer vererek söylüyorum adını. E, Dolayısıyla... Yani bize öğrettiği her şey için, yani okuduklarımız ayrı, e, öğrettiği her şey için çok teşekkür ederim. Ayrıca yine ağabeyim de yapmıştır bize sorunlarımız olduğunda, sorunlarımızın fark ettiğinde kurduğu birkaç cümle e, sizi e, rahatlatıp daha gerçekçi e, bakmanızı sağlar olaylara. O yüzden böyle bir toplantıya açmış, konuşmasını yapmak bana gerçekten onur veriyor. Ee, sevgili hocamıza ömrüne bereket ee, ve bu de kendisinden, Yavuz Ceza gibi hocalarımızdan daha fazla yararlanmayı umuyorum. Çünkü bunu yapacak olan e, İktisat Fakültesi Mecunlar gibi kurumlardır. E, emekli olmuş hocalarımızı e, dönüşümlü olarak belki onları da çok yormayacak biçimde. Fakat belirli bir program davranda, onların ders vermeleri, bir konuşma yapmaları sağlayacak bir periyot oluşturmak, bir seminerler de size oluşturmak bana çok önemli geliyor. Tabi bir e, yanımda tarihçi olduğu için şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi e, bir dönem, bir dönem diyorum 90'lara kadar o. Türkiye tarih açısından önemli, tespit yapmak açısından önemli. E, Türkiye'de sosyal bilimler alanında iki önemli fakülte vardı. Bunlardan biri Ankara'da siyasal ülkeye, İstanbul'da da İktisat Fakültesi mezunları ve Fakültesi. Bu iki okulun mezunları Türkiye'nin e, siyasi ekonomik elitini oluşturdu. Yani Türkiye'de büyük şirketlere gittiğimizde bakanlıklara gittiğimizde bu bakanlıkların çoğunun e, büyük şirketlerin çoğunun bu iki fakültenin mezunları olduğunu görürsünüz. Hala da görürsünüz ama 90'lardan itibaren değişti. Çünkü Türkiye'nin üniversite yapısı değişti. İşte dedim, kaymakamlık hakkı gibi veya iktisali idare bilimler fakültelerinin kurulması gibi daha Türkiye satına yayılan bir eğitimde fırsat eşitliği oldu bu açıdan da önemli bu aslında. Dolayısıyla e, Türkiye'nin o elit da değişmeye başladı. Hakikaten 60'lı yıllarda özellikle 60'lı yıllardan sonra e, Ankara siyasal ve mülkiyeli İktisat Fakültesi arasında bir rekabette her zaman tatlı bir rekabetle olmuştur dayanışma da olmuştur. O açıdan da e, önemli geliyor bu bana. Bir de e, şimdi İktisat Fakültesi Meclisler Cumhuriyeti'nin 25. 3. yılını yanılmıyorsak e, İktisat Fakültesi'nin kuruluşunun da 82. yılı yanında değil mi e, Nihat e, Nihat da bu konuda ben zaten e, çalıştığını biliyorum ama ürün aşamasına gelmiştir bu da e, çalışmaları. Çok sevindim çünkü e, şu anda yaşayan iktisat fakültesinin yaşlı hocalarını e, bir kısmı kurucu kuşaktan yani kurucu kuşağın derslerini de görmüş durumda. Ve onları biliyorlar. E, şimdi e, fakülteler bu işi artık yapamıyor. Yani yapabileceğini zannetmiyorum iktisat fakültesini. Ama mezunlar cihazı ile bu bir, çok önemli bir sorumluluk düşünüyorum. E, o sorumluluk da şu hem fakültenin tarihini Behemahar yazmak, hem de Mecnunlar Cumhuriyeti'nin tarihini yazmak. Bu ikisini beraber Şimdi tarih var. Başkanım da olunca böyle kurumsal tarih konularına çok önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sözlü tarih başlı olmak üzere ve hocalarımızla sözlü tarih yapıp işte Nihat Hoca'nın, Yavuş Hoca'nın yönelteceği isimlerle konuşmalar yapıp işte Nihat Hoca'ya belki bir ekip kurup bu konuda, yani çünkü gönüllü ve tek başına ancak enerjisini harcayabilir ama ona mümkün olduğu kadar bir ekip sağlayıp, araştırmayı kolaylaştırıp, bunlara da ortaya çıkardığını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmayın, yine tarihçiliğimden de yazılı olmayan bir şey kalmıyor. Yani geriye kalan, yazılı olan. Dolayısıyla, yazılması gerekiyor. O yüzden de İktisat Töpütesi Mezunlar Cemiyeti'nden buna özellikle bir çağırmış oluyor. Şimdi e, bugünkü genel başlığı bu toplantıların yeniden yapılanma sürecinde iktisat, siyaset ve ilişkiler bu oturumun veya bugünün genel başlığı bu oturumun genel başlığı Tanzimat'tan yeni Türkiye'ye siyasetin dönüşen mimarisi e, başlığı çok veciz hem de Yavuz Hoca'nın da çalışmalarına atıf yapan bir başlık. Tabii şu anda Türkiye çok özel bir dönemden geçiyor. Fakat aslında yalnızca Türkiye özel bir dönemden geçmiyor, bölgemiz de çok özel bir dönemden geçiyor. Aslında dünya da çok özel bir dönemden geçiyor. Biz biraz içimize kapandığımız için biz daha çok, bizde böyle bir olağanüstü bir dönem var ve onu geçiştiriyoruz, geçiyoruz, içinden geçiyoruz gibi geliyor ama değil. Bir, bu bir bütün olarak bakmak lazım da. Dolayısıyla bir yandan birinci ve ikinci Cihan Harbi'nin e, büyük ölçüde acımasızca şekillendirdiği dünya deforme oluyor. Öte yandan soğuk savaşın numuruna uğrattığı dünya sirkilenerek adeta yeniden yapılanıyor. Bu çok zor bir süreç. Dolayısıyla bunun nereye gideceğini de bilmiyoruz. E, yalnızca sınırlar değil, bu e, toplumsal, siyasal ve ideolojik olarak da sınırlar değişiyor. Ve bu sınırların nasıl şekilleneceği konusunda tahmin yapmak güçleşiyor. Kapitalizm çok ciddi bir krizden geçiyor aslında. Ee, darbe üzerine bir yandan darbe ediyor, bir yandan da dünyaya e, dünyayı tahrip ediyor öte yandan. Bu arada sol Sosyalizm e, demokrasi kendini yeniden inşa etmeye, yeni açılımlar bulmaya çalışıyor. E, Türkiye'nin bu hali aslında biraz e, tarihi gökleriyle de alakalı. Tarihçiler genelde tarihi dünyanın oluşumundan ya ademle havradan başlattılar, Ama tanzim, günümüzü anlamak açısından tanzimattan başlamak çok önemli görünüyor. Çünkü tanzimattan itibaren Türkiye'ye baktığımızda e, belki şunu şimdiden söylemek doğru olur. 19. yüzyıldan itibaren karşı karşıya kaldığımız sorunları ve çözemediğimiz sorunları hala yaşamaya devam ediyoruz. O sorunlardan birkaç başlık halinde biraz daha söz edeceğim. O sorunlarda yalnızca biz karşılaşmadık. Bütün sanayi dışarıda modernde karşılaştı. Onları çözme kapasiteleri ve yetenekleri farklıydı. Kimileri daha iyi çözebildi, kimileri daha az çözebildi, kimileri daha fazla çözebildi. Şimdi tatlımattan günümüze, Türkiye'ye baktığımızda siyasal kremler açısından, söylem açısından şöyle bir başlıkta şaşırtıcı bir benzerlik başlığıyla karşılaşıyoruz. Ee, uçurumun eşiğindeki Türkiye. Şimdi uçurumun eşiğindeki Türkiye 1808 senedeki İttifakla başlıyor. Senedeki ittifakın girişinde adeta çöpekli olan bir imparatorluğun yeniden kurtarılması inşa edildi. Aynı üçlüğü bu. Tanzimat Fermanında da görüyoruz. 1839. Aynı üstlük ıslahat Fermanı da var. 1856. 23 Aralık 1876'da İlkan Yasası Kanuni Esasiyatı'yı da ilk maddelerine baktığımızda aynı birlik ve bütünlükten sözü eder. uçurumun eşiğindeki Türkiye'nin birlik bütünlüğü sağlanması. Aynı şekilde devam ettiğimizde meşrutiyetlerin ilanı, hem birinci meşrutiyetin hem ikinci meşrutiyetin ilanı Uçuruma, uçurumun eşiğine gelmiş bir Türkiye'nin yönünün yörüngesini değiştirilmesidir adeta. 31 Mart öyle. 31 Mart e, tamamen e, işte gelince bir isyana veya yörüngesi değiştirilmek istenen, e, tahrip edilmek istenen bir Osmanlı'yı yeniden rayına oturtmak. Aynı şekilde Cumhuriyet dönemine vardığımızda 27 Mayıs darbesi, 12 Mart darbesi, 12 Eylül darbesi ve 28 Şubat onların yaptığı anayasaların ya da açıkladığı metinlerin ilk paragraflarını okuduğunuzda aynı cümlelerde karşılaşırsınız. Benzer cümlelerde uçurum eşiğinde Türkiye birlik, beraberliğin önemi en sonunda onbeşlerimizden itibaren buna çok sık atıf yapıldığını görüyoruz. Şimdi, dolayısıyla yok olmakta, yıkılmakta, çökmekte olan bir ülke var ve onunla müdahale eden, onu kurtarmaya çalışan kişiler, gruplar, elitler, partiler var her yerde. Şimdi e, bakın o kadar ilginç ki bu. Bizim belli başlı yani dönüm noktası olan siyasal metinlerimize baktığımızda e, bu, bunların isimleri bu sorunları bize ifade ediyor. Örneğin senedi ittifak diyoruz. İttifak senedi. Uzlaşma senedi. Demek ki bir uzlaşma problemi var. Veya tansimat fermanı diyoruz. Anzim etmek. Yani düzenlemek problemi var. Islahat fermanı diyoruz. İyileştirmek. Demek ki bir şeyler iyi gitmiyor. iyileştirmek gerekiyor. İlk kurulan partiler adı İttifak-ı Hamiyet. Ee, e, e, patriotizm olarak da çevirebiliriz. Ama oradaki uzlaşmanın altını çizmek isterim. İttihat Terakki'nin ilk ismini İttifad-ı Yani Osmanlı Birliği altını çizmek isterim. Veya zaten kendi ismi İttihat, yani Birlik ve Terakki, yani ilerleme Sırf bu isimlere bakarak bile Osmanlı'nın 19. yüzyılda yaşadığı sorunları anlayabiliyorsunuz. Siyasal birliğin kurulması, sağlanması, inşa edilmesi. Dinleyip baktığımızda parti isimleri bu konuda daha çok rejim sorunlarına işaret eder. Örneğin ilk kurulan partinin Halk Fırkası olması, sonra Cumhuriyet Halk Fırkası olması boşuna değil. İkinci parti, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, ilerlemeye vurgu yapan bir parti. Sonra serbest Cumhuriyet Fırkası, serbest zaman zaman e, doğru çağrışım yapmıyor. Kelimenin tam anlamıyla liberalin karşılığı serbest, 1930'da kullanıldığında. Sonraki partinin adı, Demokrat Parti. Bunlar tarihe danışını bulmuş, iktidara gelmiş, partilerden süzülüyor. Halbuki demokrasi ihtiyacına olan vurguyu yapıyor. Sonraki partiye bakıyorsunuz, Adalet Partisi, adaleti bir yapıyor. Sonraki parti daha çok bugünkü siyasi partinin bir temel, Milli Nizam Partisi düzeni artıfı yapıyor. Veya Milli Selamet Partisi kurtuluşu artıfı yapıyor. Sonrasında da Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani parti isimlerinden de baktığınızda bu veya siyasal belgelerin isimlerine baktığımızda uzun erimli sorunların başlıklarını görmek olarak sırf parti isimlerinden veya olaylardan yola çıkar. Şimdi, e, tanzimaktan günümüze bir hızlı bir bakış yaparsak, önemli bir, değerlendirirsek, şu tür bir özellikle karşılaşıyoruz. E, Birazdan değineceğim. Tanzimat, neyi tanzim etti Zaten tanzimatın neyi tanzim ettiği aslında günümüzde de ayrıca, günümüzde de tanzim edilen alanlar aslında tanzimat döneminin tanzim edilen alanlarından <gülüyor> farklı değil. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, 19. yüzyıl bir sanayileşme ve modernleşme çağrı. Bu, bütün ülkeler için böyle ve karşılaştıkları sorunlar var. Şimdi tanzimattan itibaren ee, şunu görüyoruz, ister tanzimatçılar olsun, Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa, Faat Paşa, isterse e, Abdülaziz gibi daha e, kuvvetli bir padişah e, simgesi olsun veya bir meşrutiyet parantezi nam-ı Kemal İltat Paşa, Ali Suami gibi isimler olsun veya ikinci Abdülhamid veya Osmanlı'nın son önemli siyasal aktörü, İttihat ve terakki cüt olsun, hepsinin ortak paydası modernleşme. Yani Abdülhamit modernleşmeyi istemiyor da iddialcılar modernleşmeyi istiyor diye bir şey yok. Abdülhamit de modern bir Türkiye, modern bir güçlü bir ülke, güçlü bir ülke, sanayileşmiş bir Türkiye istiyor. İddialcılar, Tanzimatçılar da güçlü bir ülke, modern bir Türkiye, sanayileşmiş bir istiyor. nam Kemal'ler onların muhalefet yeni Osmanlılardı. Tabii bu durumda akla şu soru gelebilir. Peki arada ne fark var? Yani madem hepsi aynı şeyi istiyor. Arada ne fark var? Arada en önemli farklardan biri bir bu modernleşmenin öncüsü kim olacak? İki, aracı ne olacak? Çünkü öncüye baktığınızda zaten araçla öncü örtüşmeye başlıyor. Şöyle ki örneğin tanzimat modelleşmesinin öncüsü ve taşıyıcısı tanzimat bürokrasi. Özellikle de sivil bürokrasi. O yüzden de o döneme baktığımızda padişahlardan çok paşaların, özellikle sivil paşaların öne çıktığını görüyoruz. Birinci meşilliyete baktığımızda burada daha çok küçük e, orta sınıf memurların öne çıktığını görüyoruz. E, Akdemit'le beraber bir kişinin ve sarayın ön planı İddiatı telakki ile beraber de partinin önünden açıkladığını görüyoruz. Yani o tanzimat modernleşmesini bürokratlar, meşguliyet e, modernleşmesini küçük bürokratlar, akademik modernleşmesini saray ve padişah, iddiatı telakki modernleşmesinde parti yürütüyor. Osmanlı için genel demek yapmak gerekirse. Cumhuriyete baktığımızda Cumhuriyette e, iddiatı telakki ile devre devrolunan Halk partisi o modernleşmenin öncüsü ve taşıyıcısı. Dolayısıyla parti tekrardan örgütlenme çıkıyor. Demokrat Parti sürecine baktığımızda meclis ve seçimin örgütlenmeye geçtiğini görüyoruz. 27 Mayıs'tan sonra da askerin bu modernleşmeyi üstlendiğini veya uyguladığını görüyoruz. Şimdi Tanzimat fermanından itibaren günümüze kadar baktığımızda aslında çok basit bir denklemin sürekli bozulduğunu ve bozulan bu denklem ve denklemin inşaat arsının aynı zamanda bizim e, siyasi mimarimiz olduğunu görüyorsunuz. Nedir o? O şu. Aslında biliyorsunuz devletler kurum olarak çok karmaşık yapılar ama bir ilkel kabileden bir e, e, krallığa veya bir e, imparatorlukta. Dünya süper gücüne kadar bütün siyasal yapıların ortak bir özelliği vardır. Indirgediğinizde karşınıza şu çıkar: devlet ve toplum ilişkisi. Bu devlet toplum ilişkisinde devlet bir güvenlik sağlar. İki kural koyar. E, üç adalet dağıtır. Üç temel fonksiyonu vardır devletin. Dördüncü bir tanesi yoktur. Güvenlik, kural koyma ve adalet. Bunun karşılığında da. Vergi ve itaat bekler, sadakat bekler. Koyduğum kurallara sadakat ve bu işleri yürütebilmek için vergi. Bu bedensel vergi şeklinde askerlik olabilir veya e, tamamen aynı veya nakli vergi olabilir. Şimdi bu denklemin bozulduğu noktalarda bu denklemin yeniden inşası gerekir. Tanzimat ile bizde başlayan işlem, yani bozulan devlet toplum ilişkisi, güvenliği kanunları sergili. Örneğin, ganziyet felmanını okuduğunuzda çok kolay bir metedir. Dört tane sorunun önü çıkmıyor musunuz? Çok basit. Kendileri yazar. Bir, ülkede can mağdur, namus güvenliğini sağlayacağız derler. İki, askerliği dört beş yıla sınırdan derler. Üç, vergiyi adaletli alacağız derler. Dört, bütün bu işleri yapabilmek için kanunlar çıkaracağız, kurullar oluşturacağız derler. Bu, her ne diyorlarsa, neyi vaat ediyorlarsa, eşittir, o anda o ülkede o sorunlar yaşanıyor demektir. Yani can, mal, hızlan, güvenliği yok, askerlik bir düzene sokulamıyoruz, vergide adalet yok, adalet de ve bunları yapacak kurullar, kurallar Bunu yeniden inşa etmek. İşte aslında tanzimatın tanzim etmeye başladığı ve tanzim ederek günümüze kadar e, yaşadığımız sorunlar biraz bundan arkadaşlar birkaç örnek vermek istiyorum. Bugün aklımıza gelen siyasi sorunlara baktığımızda, örneğin siyasi sorunlardan biri başkanlık sisteminde ilgili uzun süre tartıştık, anayasa değişiklikleri kurduk. 19. yüzyıldan itibaren biz bunu tartışıyoruz. Yapılan anayasada örneğin 93 analizisi dediğimiz 1876 kanun hizasesinde padişah nasıl yer alacak meclisin yetkileri ne olacak tartışması bu tartışma o dönemden itibaren devam etti. Cumhuriyette de aynı şey devam etti. Cumhuriyetin de temel e, sorunlarından, sorunlarından biri. Yasama yürütme yargı arasındaki denge özellikle de yasamayla yürütme arasındaki çekişme ve hakimiyet savaşı. O yüzden örneğin benim dönem bakarsanız Türkiye'de yürütme mi belirli dönem bakarsınız yasama ön plandadır. Mesela 60-80 arası Türkiye yasamanın ön planda Türkiye'dir. Ama 50-60 dönemi Türkiye baktığınızda baktığımızda yürütmenin ön planda olduğu Türkiye'dir. O da tek partide. Tek partinin devamı. O yüzden benim için tek partinin sonu 27 Mayıs darbesidir. Demokrat Parti döneminde tek partinin devamı tek partili bir rejim anlayışı işte olduğu gibi. Şimdi 19. yüzyıla baktığımızda hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Karşımızda ne var? Kürt meselesi. 19. yüzyıldan beri biz karşı karşıyayız Kürt meselesiyle ve çözemedik. Siyasi İslam, Mustafa Fazıl Paşa'nın Paris'ten 1867'de Abdülaziz'e yazdığı mektupta söz ettiği reiklik problemi hala devam ediyor. Kadın meselesi 1860'larda ortaya çıkan feministin Kadının toplumsal olarak nasıl bir yer alacağı ve eşitliği meselesi hala gündemimizde, gündemimizde henüz Hatırlayın, Şair evlenmesi cinayetinin ilk yat meselemizdir. Görücü usulüyle evliliği konu. Biz hala kadın cinayetleriyle yaşıyoruz. Kadın sorununu çözememiş bir memleket. Ermeni meselesi zaman zaman alemleniyor, zaman zaman. E, sünümleniyor. Şimdi yine Nisan ayı geliyor. Acaba Trump soykırımı mı diyecek? Katliam mı diyecek? Geçiştirecek mi? Ermeni meselesinin ortak çıkışı 19. 15'li Ermeni soykırma meselesi 19. yüzyıldan başlıyor. E, Berlin Anlaşması'na da baktığımızda, Ayrıca Farnos Anlaşması'na da baktığımızda aynı bir madde olarak düzenlendiğini ve Türkiye'nin yükümlülüğünü yerine getirmediğini görüyorsunuz. Aynı şekilde Kıbrıs sorunu. Hala gündemimizde, hala Kıbrıs'a konuşuyoruz. İşte en son gündemde olan mesele Kıbrıs'ın açıklarında doğal gaz aranması meselesi, dolayısıyla e, hükümranlık meselesi. Kıbrıs 1878'de İngiltere'ye e, üst olmak üzere, kısmen belli parçası devredildi. İkinci artıların dünyasında. O günden beri İngiltere, Kıbrıs'ın ve Kıbrıs ölçmelerinin bir parçasıdır. Ve Türkiye. Ee, Yunanistan ve İngiltere arasında bir problem olarak 19. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş problemlerden biridir. Dolayısıyla e, parlamentoya da baktığımızda aynı şekilde, anayasaya da baktığımızda e, bu 19. yüzyılda karşılaştığımız sorunları çözülemeden bir sonraki kuşağa veya döneme devredilmesi sebebiyle hala o problemleri iyi bir yaşamaya maalesef devam ediyoruz. Ama şunu baştan belirtmiştim. Bu sanayileşen ve modernleşen ülkelerin hepsinin karşılaştığı problemler bundan az veya çok çözüldü. Çözüm dereceleri birbirinden farklıdır. Türkiye'de kadın meselesi e, çözülmemiştir de Almanya'da çözülmüştür. Hayır. Ha, ama Türkiye'ye göre daha iyi çözülmüştür. Ancak bunu söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla 19. yüzyıldaki bu sorunlardan özellikle ikisi günümüze baktığımızda, yani bugünkü konunun başlığı olan siyasetin dönüşen bir imarası hayati hayatı önem taşıyor. Bunlardan biri Kürt meselesi, diğeri siyasalçlar meselesi. Yani adeta 220'ye e, yaklaşan Türkiye'nin en temel iki sorunu. Fakat e, ilginç olan, şimdi bu sorunun bazı özelliklerinden söz edeceğim ama bu sorunu çözme yöntemi konusun oldukça ilginç. Çünkü tanzimattan itibaren biz bu iki konuyu veya Türkiye'nin geri kalan bütün sorunlarını hukuk ve eğitimle çözmeye çalışıyoruz. Yani şöyle bir zihniyetimiz var. Eğitimi düzeltirsek her şeyi düzelteceğiz. Eğitimin şu dersi koyarsak, şu dersi fazlasırsak, şu dersi şöyle anlatırsak, şöyle bir kuşak yetiştirirsek, e, hani şimdi dindar mesir deniyor, kimse zaman. İşte inkilafçı nesil deniyor, kim zaman meşrutiyetçi nesil deniyor. Akbilhamit döneminde tanıtışığa bağlı e, nesil deniyordu. Ondan önce de tanzimatçıların en büyük derdi Osmanlı birliğini savunacak nesil yetiştirmekti. Baktığımızda eğitimin ve beraberinde bilimin iktidarlar değilse de ister hafızakar bir iktidar gelsin ister ilerici bir iktidar eğitimin ee, her zaman modelleşmenin bir aracı ve toplumun sorunlarını çözmenin bir aracı olarak kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve krizler de buradan çıkıyor. Örneğin e, 12 yıl darbesinden sonraki yükü atlılığı, yükün kurulmasını veya 28 Şubat darbesi sürecindeki e, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimi atılmayın. Yani bunun her aşamada e, önemli olduğunu görüyoruz. İkincisi Hukuk meselesi, bu çok ilginç bir mesele çünkü tanzimattan itibaren biz bütün sorunlarımızı hukuktan çözebileceğimizi zannediyoruz. Yani yak beş maddelik bir kanun, yap beş maddelik bir tüzük, bak o konuda sorun kalıyor mu? Ona da ekle yirmi yıllık bir ceza, yani bir hapis veya ağır para cezası olsun veya hürriyeti bağlayıcı ceza olsun. Bak bakalım o konuda bir daha sorun çıkıyor mu? İdam et bakalım bir daha yapılıyor mu? Türü toplumu terbiye etme ve toplumu yönlendirme aracı olarak hukuk kullanılıyor. Bu hukuk iki başlıkta inceleniyor. Bir tanesi genel toplumu bağlayıcı hukuk kuralları, diğeri anayasa. Biz Tanzimat'tan itibaren anayasa'ya eee ayrıca bir fi ve anayasaya sihri demek muadili yapıyoruz. Bir anayasa yapmak veya bir hukuk metni yapmak topluma değdirilecek bir zihirli değnek ve bütün sorunlarımız çözülecek, istikametimiz de belli olacak şeklinde yaklaşıyoruz. Ama buradaki en temel mesele şu, o hukuk metnini veya anayasa metnini konsensüsa dayanmıyor olmuş. Yani ortak üretilmemiş bir metin olması. Dolayısıyla yani bir dönemin bir iktidarı bunu üretebiliyor bir metin üretebiliyor gücüne dayanarak, silahın gücüne dayanarak, para gücüne, mali gücüne dayanarak vesaire. Fakat daha bir kuşak geçmeden o anayasa, o metin çözülmeye başlıyor. Çünkü o iktidar çözülmeye başlıyor. Çünkü o metnin arkasındaki iktidar ortadan kaybolmaya başlıyor. Şimdi, bütün bunları söyledikten sonra şunu söylemek lazım son olarak, son başlık olarak. Onu lazım ve ondan sonra batış Peki bizim temel sorunumuz ne? Biz ne, ne yapmaya çalışıyoruz? Mesela biz şu anda tarihi çok fazla konuşuyoruz. Tarih dizilerimiz var. İşte tarih kitapları yayınlanıyor. tarihler işte tarihçiler biraz itibar görüyor vesaire. Bir de anayasar meselesini çok konuşuyoruz. Bir ülkede anayasar ve tarih çok konuşuluyorsa çok derin bir değişim oluyor demektir. Hakikaten de bu toplantının genel başlığı gibi. Yeni bir Türkiye kuruluyor. İster bana taraftar olup, ister muhalef olup. Şu son yaşanan değişmelere bakın, şu son 10-15'in değişmelere bakın. Her şeyin anlamı, içeriği, karşılığı değişmeye başlamış durumda. Örneğin ben kullanılan bazı kavramlarla şu anda düşünemiyorum. Kilitleniyorum. Çünkü fark ediyorum ki Kullanan kişiyle benim verdiğim anlam arasında bir uçurum var. Dolayısıyla bu başka bir şey söylüyor, ben başka bir şey anlayayım. Dolayısıyla böyle bir problem. Dolayısıyla çok özel bir dönemden geçiyoruz. Ama aynı problemi yaşıyoruz. Ee, Kürt meselesi, siyasi İslam meselesi. Osmanlı'nın mesela 31 Mart olayının sebebi siyasi İslam ve Kürt meselesidir. 1909 yılında. 1924 yılında kurulan Terakki Cumhuriyet Fırkası 1925 yılında kapatılmıştır. Biliyorsunuz kurucuların hepsi Milli Mücadele Komutanı'dır. Ve suçlandıkları iki konu vardır. Biri dini siyasete alet etmek. Terakki Cumhuriyet Fırkası'nın 6. maddesiydi galiba TÜSÜLİD'de. Diyor ki Fırka e, ihtikadahtı dinine ve e, nesediyeliğe hürmetkârdır. Bu madde dinin siyasete alet edilmesi olarak yorumlandı. Bir, iki, Şeyh Said isyanından sonra Diyarbakır Sürbesi'nde isyana dair belgeler bulunduğu için Kürt isyanı ile ilişkilendirildi. İki nedenden dolayı parti kabanmış oldu. Bir, siyasi İslam dinin siyasete alet edilmesi, Leyfik adına ne iki Kürt meselesi. 1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı bakalım. 1930 yılında kurulan serbest sümriyet vükkasının kapatılma nedeni de bu iki nedendir. Bir Kürt muhalefetinin serbest sümriyet vükkasının çatısı altında toplanması ki Atatürk'ün en yakın arkadaşına kurdulduğu kız kardeşini üye yaptığı parti olmasına rağmen. Çünkü muhalefetin akabileceği başka bir parti yok. O olduğu için Kürt İkincisi, ikincisi e, Ali Fethi Okyer'in İzmir konuşmasının akibetine bakın. İnsanların şapkalarını yerlere atması Halife'yi istiyoruz, Fes'i yeniden istiyoruz diye o mitingde tepkiliyordu. Halife'de o yerde de şaşırdı. Hiç öyle bir miting beklemiyorduk, O gericim unsurlar falan filan Fes etti kendi kendisi. Demokrat Parti neden kapatıldı diye bakıyorsunuz. Evet tamam. Yani asliye cemiyetler kanununa tabi olduğu için asliye Hukuk Mahkemesi kapattı. Ankara asliye Hukuk Mahkemesi ama 27 Mayıs darbesinin gericilerine baktığımızda iki şey görüyorsunuz. Bir de yıklığa hareket İki Kürt meselesi. <gülüyor> i̇şte darbeden sonra olan hem bu olaylardan biri 55 Kürt ağasının öncesi olsa sonra da Türkiye'nin başka yerlerine sürülmesi. 55 Kürt ağasının. Bir anda Doğu Anadolu'dan tek tek toplanıp gözden kaçmış bir meselesi. 12 Mart baktığımızda 12 Mart tın sebeplerinin gerisinde iki oluşumun göze çarptığını görürsünüz. Bunlardan birisi diyelim ki Doğu kürt, e, ocakları, diğeri e, Milli Nizam Partisi ve Siyasi İslam. 12 Eylül'ün gerekçesini okuduğunuzda da farklı bir şey yok karşınızda. Konya'daki gerici ayaklanma veya Diyarbakır'dan sonra adeta pasaport soruyorlar Niye? Kerememem. İki meselelerin ortaydı. 28 Şubat'ı hatırlayın. 28 Şubat'ta gündeminde ne vardı bu bir yeşil sermaye yükselen siyasi İslam, iki Kürt meselesi. Peki 15 Temmuz öncesi ve sonrasından bir Türkiye'nin gündeminde de var. Yine Kürt meselesi var, DTB'siyle veya e, PKK'sıyla ve yine siyasi İslam var. İster adına FETÖ değil, başka bir şey değil. Yani iki kurum ve problem. Bu ikisi Türkiye'nin kriz noktasıdır veya kriz aşamasıdır. Bu kriz aşamasında şu kadar somut bir bilgi vereyim ben size. 1961 Anayasası'na göre kurulmuş olan Anayasa Mahkemesi'nin kurulduğu günden bugüne kadar kapattığı siyasal partilere bakın zamanında kongre yapamamış olmak gibi teknik sebepler dışında iki tane sebebi vardır. Üçüncü sebebi olur. Bir, lehikliğe aykırı hareketler bulunması partinin odak olması. İki, Türkiye'nin Türklerden başka bir milletin yaşadığını savunması. Mesela 1971'de Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması sebebi. Kürt meselesidir. Çünkü biliyorsunuz o Kürt meselesini dile getirdi ve kapatması bir oldu. Peki e, bunu nasıl bağlamak lazım? Hakkıma şey geldi. E, Yanlışıcı bilir. Bina okumak diye bir tabir var. Benim oğlum bina okur döner döner, bina okur derler. Bunu genellikle bilmezseniz içeriğini bir mimari tarihi zannedersiniz. Yani bir mimarlık dersi zannedersiniz. Halbuki bina, bina dediğimiz iki kitabın birincisi sonrası MC ile geldiği sonra medreselerde Arapça gramerin öğretildiği kitaptır. Yani şunu söylemeye çalışıyor baba, benim oğlum bina okur, döner döner, bina okur derken bir türlü Arapçayı öğrenemiyor. Yani bugün hani nasıl diyor bir türlü öğretemiyoruz. Osmanlı döneminde temel problemi bu Bir medresedeki ilim dili, bilim dili Arapçayı öğretemiyoruz. Ama aynı şey galiba siyaset içinde geçerli. Yani benim siyaset için bina okur, döner döner bina okur. Şimdi bizim temel sorunumuz şu. Tanzimat'ta itibaren temel sorunumuz şu. Bugün de karşı karşıya kaldığımız temel sorun şu. Karşımızda Kürt meselesi gibi, siyasi İslam gibi var önemli başlıklar onun dışında da alt başlıkları olan bir sorunlar rümağı Şimdi tanzimattan itibaren biz bunu şöyle halletmeye çalışıyoruz. Tanzimatçıların meşhur sloganı hepimiz Osmanlıyız. Yani bir üst kimlik arayışı. Kökeniniz ne olursa olsun ister Müslüman olun ister gayetmiştir, ister Türk olun isterseniz Çerkez, Arap, Kürt, Arnavut. Hepimizi birleştiren üst kimlik Osmanlı kimliği Üzerine bir faaliyeti var tanzimikçilerin. Abdülhamid'e geliyorsunuz, bakıyorsunuz, coğrafya sebebiyle da çok hepimiz Müslümanız diyor. Yani Müslümanlığı bir Müslümanlık olarak tarif etmeye çalışıyor. açılardan itibaren de hepimiz Türk'üz. Ee, Türk'üsünü söylüyoruz. 1933 konuşmasını hatırlayın. Cumhuriyet'in 10. yıl konuşması veciz bir konuşmadır Mustafa Kemal'in ve nasıl bittiğini hatırlayıp ne mutlu Türküm bir yerine. Zaten bunu hatıf yapılarak dedim ki, ya bak burada bir kan hesabı, bir mezhef hesabı, bir ölçülük yok, bir gönüllülük var. Ama öyle olsaydı biz bu meseleyi 1930'larda bitirmiş başka bir meseleyi konuşuyor olurduk. Demek ki o sözün söylenmesi sorunun çözüldüğü anlamına geldi. Bunun üzerine durmak lazım. Dolayısıyla temel meselelerden biri günümüzdeki temel mesele şu, biz e, fabrikasyon ürünü değiliz. Bizler konserve değiliz. Biz cam fabrikasının bardakları sürahileri değiliz. Bizler farklı etnik kökenlerden, farklı mesleklerden, farklı dinlerden, cinsiyetlerden, cinsiyet tercihlerden gelen insanlarız. Ve böyle olması muhteşem bir şey. Yani dünyayı dünya dünya yapan da zaten. Ve mesele de her ne olursa olsun siyaset uğruna feda etmeden Bu farklılıklarımızla farklı kökenlerimizle, dini, cinsel tercihlerimizle, ideolojilerimizle, barış ve demokrasi içinde bir arada yaşamak, umarım ve diyelim 2018 Türkiye'si tanzimakla başlayan bu çözemediğimiz problemin artık çözülebildiği bir sene olur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <Gülüyor> 1970 Türkiye'li siyasetinde bir şampiyonluk oturumuna başkanlık edecek olan Sayın Doktor Cengiz Arın'ın özgeçmişini okumak istiyorum. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Mayıs 1969'da mezun olduğu fakültenin siyaset ilmi kursusunda çalışmaya başladı. 71-72 yıllarında ABD'de Arıbo Üniversitesi'nde bir Fellow olarak çalışmalarını sürdürdü. 73 yılında İktisat Fakültesi'nde siyasal gelişme modelleri konumu tezle doktorasını tamamladı. 75-76 yıllarında British Council bursuyla İngiltere'de bu üniversitesinde ağırlıklı olarak siyasal koalisyon kuramları konusunda çalıştı. İstanbul Üniversitesi'nin İktisat ve Siyasal bilgiler Fakültelerinde, Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde ve Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde Siyaset sosyolojisi, toplumsal bilimlerde araştırma yöntemleri, az gelişmiş ülkeler, karşılaştırmalı siyaset, siyasal partiler, devlet kuramları konularında dersler verdi. Cumhuriyet İstanbul <gülüyor> Şubesi'nin, Üniversite Öğretim Yerleri derneğinin tarif kurucu üyelerinin yer arasında yer aldı. 11. tez dergisinin kurucuları arasında yer aldı ve yarın kurulurundaydı. 2008 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Tarif Vakfı'nın vurgusunu yapınca bana bir hatırlatma yapmam söylenmişti. Onu unuttum. E, Mehmet hocamın bahsettiği çalışmayı başlattık hocam. E, Nihat hocamın da desteğiyle. E, Gülten hoca'ya maalesef öyle bir röportaj yapabilecek bir durumda değil. Ama onun dışında Zeyyat Tatipoğlu, Metin Kutal, hocalarımızdan başta olmak üzere e, biraz daha yakın kuşağa gelerek böyle bir sözlü tarih gibi bir Saat vaküttesi hikayesi Hı. aynı zamanda cemiyet hikayesi de aklımızda Hı. bir çalışmaları başlatmışız. Nesnelerimizden olursa onlara da açıyoruz cemiyette. Şimdi Çok teşekkür ederiz. Çok sizi saygıyla selamlıyorum. Ee, kadim dostum, sevgili arkadaşım Yavuz'a adanmış. Böyle bir de burada moderatör olma onurunu bana verdiği için de mezunat cemiyeti... Profesör Doktor gün Toker, eşinin rahatsızlığı nedeniyle aramızda olamıyor. Ben diğer sayın konuşmacıları buraya davet ediyorum. Bekir Profesör Doktor Cihangir İslam, Profesör Doktor, Doktor Oğuz Oya. arasında TALIŞ genel müdürlüğü 1996-2000 arasında İlk İş Araştırma Merkezi'nin görevleriyle bulunur ve Öğretim Elemanları Sendikası'nın genel sektörü müdürlüğü 2002-2015 arasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir müdürlüğü olarak görev yaptı ve partinin çeşitli üst düzey sorumluluklarını üstlenen doğduğu olan alem Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı'nın üniversite de, de galiba ilk belirli bu. Evet. Şimdi Tanzimat'tan yeni Türkiye'ye siyasetin ve düşen genel baş altında Sayın Oyun'un sınırlayacağız. Buyurun. E, teşekkür ediyorum. Öncelikle mezunlar cemiyetimize bana tekrar e, bu güzel bir saatçiler altısında konuşmak fırsatı verdiği için ve özellikle de e, sınıf arkadaşım Yavuz Cezar'ın e, anısına e, düzenlenen bu toplantıda e, görev verdiği için gerçekten benim için de bir onur. E, Yavuz hem Sırf arkadaşım hem meslektaşım, e, bu da da bir çok da uzak olmadığı bir konuda bir toplantı yapabiliyoruz. Şeyi destekliyorum bu arada Mehmet arkadaşımızın, Alkan'ın yani bu şeyi cebi gerçekten yaşayan hocalarla geçemeden sözü çalışması tamamlaması. Evet şimdi. Ee, tabii Mehmet e, Hoca e, çekirge gibi sıçrayarak e, birçok alana girdi. Çok geniş bir alan. E, 40 dakika kullandı. Ben e, yarısında aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Daha çok sıçrayacağım yani. E, Ama mümkün olduğu kadar e, daha birbiri izleyen, e, yani akronolojik bir e, çizgi izlemeye çalışacağım. Çünkü bir kere Tanzimat dönemi dediğimiz zaman bir 899'dan birinci Meşrutiyete kadar giden dönemi anlamak lazım. Sadece Tanzimat'ın yılı değil. Bu, bu dönem içinde Tanzimat dönemi içinde önemli bir takım köşe taşları var ya da bir engin var. Yani tabii Tanzimat Fermanı kendisi, daha sonra İslam Fermanı zikir edilir. Bu, bu her iki sita sınıfı şekilleri e, o tüca e, bünyesinde taşıyan e, batıllaşma hareketinin e, kuvvetli e, tarihleri ama başka tarihler de var yani örneğin arazi kanunlaması 1858 diş dinamiklerine daha şeydir e, daha onların etkisini <gülüyor> düşünebiliriz keza e, bir başka önemli başlık Mecelle'nin. bu e, 1874-1878 arasında ama 16. cildinin 15. cildinin 1874'e çıktığına göre esas olarak 1874 yani birinci meclisiyetin öncesinde. Bu bu yapı aslında bütün bunlar daha sonra hem birinci meclisiyeti hazırlayan hem ikinci meclisiyeti dönem işlerinin yolunu açan neler safalardır diye bakmak gerekir. Ve celle şundan da önemli. Yani bir kere Türkçe yazılmış metin, Türkçeden en eski Türkçe artıları ama Türkçe bir metin, Arapça değil. Ee, ve bu e, şerif mahkemelerle, e, işte örfi mahkemeler arasındaki şeyi de ikiliyi de ortadan kaldırmaya dönüyor. Nizamiye daha çok ticaret mahkemesi için de bir takım birtakım e, mahkemelerin e, meceri kullanması, yani ilk önce zamiy mahkemeleri, daha sonra hatta şeriye mahkemelerinin e, meclisinin e, şeyi olması, uygulanması önemli aşamalar. Çünkü bunları çok hızlı e, söylüyorum. E, Ama şunu söylemek aslında, yani mesela 1914'te, e, Türk Terakki döneminde e, dini mahkemelerin denetimini de Şehit Mustafa'dan alınıp adli nezareti önemli bir aşama. Bütün bu, tüm bunlar aslında, tüm bunların toplamı. Ee, Cumhuriyet dönemi ilk 10 yıldaki o sarsıcı dönüşümleri e, gökten zeminleyin dediğini anlatmak için. Yani Osmanlı bir geçmişi var bu işin ve e, tamam yani bu bir Osmanlı yaratmadı ama e, önemli bir e, geçmişi, bir tarihsel gelişme dinamiğine işaret etmektedir. Bunu uğurlamak için. Şimdi e, tekrar düşünen ama şunu söyleyeyim. Bir burcuğa ayrılama verimi yaşamamış sanayi devrimi yaşamamış bir toplumda Osmanlı İmparatorluğu'nda. Bu 19 yüzyılın ve 20. yıldızın başının reformlarının aslında esas itibariyle, özü itibariyle antiföyolar ve kısmen seküler nitelik taşıdığını belirtmek açısından altını çiziyorum. Bu antiföyolar nitelik Cumhuriyet'le birlikte daha da bulgulanacaktır. Ama bunun köklerinin Osmanlı olduğunda da lazım. Bu tabii Cumhuriyet'in e, devrimci e, bir e, niteliği olduğunu ortadan kaldırmaz. Bu ayrı bir hikaye ama e, bu bir şey. Yani bütün bunların alıştırmaları e, Osmanlı döneminden gelmektedir. Yani. Şimdi e, aslına bakarsanız bugün e, siyasal İslam gibi bir probleminiz var Türkiye'de. Probleminizle ağırlık konumuz e, var e, Türkiye'nin yönetimi e, maniyle ve geleceği evet. Belki de Siyasal ıslanma e, siyasi alana giriş yapması e, her ne kadar 19. yıl e, gelişme şirketen itibaren kökülleri buluyor olsak da esas itibaren ikinci meşgütliyeti sonrasındadır. Esas itibaren çok partili yaşama geçmekle birlikte etekemeye görülmüş ve kendini ifade etmeme daha e, şey, uygun bir zemin bulabilmiş e, tabi siyasi İstanbul 19. yüzyılda ki köprülere zaman şunu görüyorsunuz, gerek 1839'a e, gerek 1856'ya nazımak e, istat fermanlarına bir tepki vardı. O tepki aslında e, çünkü bu fermanlarda e, Osmanlı'daki Müslüman olmayan azınlıklarla ilgili yabancılar ilgili bir takım haklar canlı mal güvercine getirilmektedir. Dolayısıyla burada e, buna e, İslami tepki, yahu da tepkisi yani bizki onu da eşitliyorsunuz tepkisidir ve bu tepki e, şeyde de var. Nağtaki harekette de zira başlarda var. E, tabii bu aslında <gülüyor> bir sıçrama yapayım. Kemalist hareketle de var Yani Kemalist hareket tabii bir çapta bir soğuk bir yaptığı için e, ama aynı zamanda Osmanlı'nın batılılaşmasıyla farklılığı koymak istediği için de Osmanlı Kemalist e, şeyde de hareketli bir tansimat karşılığı var. Yani böyle bir çizgi halinde devam eden, yani işte Osmanlı'daki batılaş var, biz devam mıyız falan diye bir şey asla yok. Ene evet, iddiacılık mesafe koymak e, çok önemli ölçüde vardır. E, daha yani iddiacılık olmadığını söylemiyorum bünye içinde ama iddiacılığın ideolojik çizgisi olma konusuna e, bir e, şey mesafe koymak da çok e, vurguludur. İşte aslında bütün bu 1908-1918 dönemi çok hızlı bir şey söyleyeyim. Tabii burada birinci şirketten çok farklı oldu zaten. E, uygulanamayan bir şeydi ama önemliydi. 1870 şartta gelmesi olmasa e, 1908'in olması 1909 anayasa değişikliği olması zordu. E, dolayısıyla burada bir çok farklı bir diye bakarsak Türkiye'de köklerine e, e, satıbale şeyde bulacağız, 1908'de bulacağız. Ee, e, bu e, bu dönemin aslında bir istifkat döneminden bir hürriyetçi döneme geçiş diye böyle çok kolay e, kategorize etmesi mümkün değildir. Neden değildir? Yani bir kere bu dönemin bütünü sıkıyor. Çok çalkantılı bir dönemdir. E, dört seçim yapılmıştı Tamam 1908 ile 1919 arasında. Ama dört kere de meclis fesh edilmiştir. Zaten bu dönemin ikinci yarısı esas itibariyle tek parti hakimiyeti üzerinden görmüştür. Yani İttar Terak'ın 1908'e kekisini fesh ettiği tarihe kadar. Şimdi e, yani çok sayıda hükümet var vesaire 1918-22 arası e, yani aslında e, özellikle 1919 sonrasında bir e, İki e, ikili hükümet, e, hükümet de değil, e, ikili temsil olayının ortaya çıktığı dönem. Yani bir tarafta İstanbul, bir tarafta Ankara'nın. Aslında Son Osmanlı Parlamentosu 1919 seçimleriyle oluştu. E, bu parlamentonun 1919 oluşmuş bir aralık 19'tu, yani bir e yakın. E, aslında... E, unsurları esas tıbale e, şey müdafaayı hukuk eğilimli ülkelerden oluşmuştu ve bunların örneğin, yani bu meclisin bir sakin belli ilan etmesi e, muhtemelen İstanbul'un işgalini hızlandıran bir süreç olmuştur diye bakabiliriz. Bu tabi bu e, İstanbul'un işgalinden sorumlu meclisin basılması vesaire bütün bu, bu, bunlar sonrasında şeyi hızlandıran bir başka şeydir. yani. 23 Hisan 1920'de Ankara'da meclisin kurulması hızlandıran bir şeydi. Bu meclisin e, basılarak e, işte fiilen kapatılması. Dolayısıyla bir başka şey görüyoruz yani bu geçiş dönüşü çok ilginç bir özelliği olarak ben görüyorum. Yani 1920'de e, meclis toplandı Ankara'da 23 Hisan 1920'de İstanbul Meclusalı'ndan da üyeler Dolayısıyla e, iki herhalde dünyada eşiyor. Bir 1919 seçimleriyle, Milisim Birliği bu sana girmiş olanla, bir de 19 Mart 1920'de e, Ankara Milis'in oluşmak için yapılmış seçimler tabii seçimler türler içinde e, bu ülke anlamında değil. Ama iki ayrı seçimle oluşmuş bir e, İstanbul, şey Ankara e, 23 Millet Meclisini görüyorsunuz. E, Evet şimdi aslında bu Ankara'daki oluşmuş meclis adeta konvansiyon niteliğinde. bir anlamda genişletilmiş bir siyasi kongresi mahiyetinde. Yani birleşmiş bir muzafa hukuk organizasyonu özelliklerini koruyor. Bunu Tunaya da olarak söyleyeyim. böyle bir böyle bir yapıda bu meclis aslında kuvvetler ilim temsil ediyor. Yani e, yargıya da hakim Tunay'ın değiştiği gene diktatör bilmeliyiz. 1921 anayasasını yapıyor. E, tabii bu arada 1921 anayasası yapılıyor mu? 1876 e, anayasası yani kavramı esasında esasındaki birçok kez değişiyor. Özellikle 1921'den e, ama çok e, fazla değişiyor sonra 14'te 15'te. Ee, bu e, mecliste aslında iki tane anayasa var bir anlamda arkasında 1983 e Kanunu Esası, e, 1921 Anayası. zaman değişecek 1924 Anayasası 1924 Anayasası eşkıya esasıyla kalm, dengeye Yeni bir dönem, aslında bu da mecliste güçler bilir. Yani güçler ayrılığı mekanizması yok. Bu güçler bilir ama tabii bu güçler bilir. Yani meclisler şiha hakim meselesi şey kadar değil. Abi. Yani bu Rus savaş sırasında meclis merkezli her şeyin götürüldüğü bir dönem gibi değil. Artık 1924 sonrasında güçlü bir e, şey var tabii. Yürütme var daha doğrusu. Cumhurbaşkanı'nın e, düzlemini. Bu sınıfı Kemal Atatürk'ü. Şimdi, bu e, e, bu dönemde çok partili yaşam yok aslında. E, Cumhuriyet eee tekrar Cumhuriyet kurtuluşası ki eee halk Yani 7 aylık bir ömür var. 1930'da serbest hukuk adıyla 3 aylık bir ömür var. Yani bunları saymazsak e, tek parti döneminden bahsediyoruz gerçekten. E, aslında burada İttihat ve Terakki dönemindeki ikili e, yani bir e, şey yani daha merkeziyetçi bir şeyle, ideolojiyle daha adem merkeziyetçi bir ideolojinin izleri var mı? E bunu bir miktar şeyde görüyorsunuz. Yani, e, yani İttihat it, it, it ve Teraki itiraf, e, red, e, red ve i̇tiraf Partilerinin şeyinde de gördüğünüz gibi bir miktar mesela Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası'nda da bunu görebiliyorsunuz. Yani daha e, adem merkeziyetçi bir yapı. Teşebbüsü şahsi, dediler. yani e, özel teşebbüs dediğimiz meselede aslında Mustafa Kemal Hareketi çok farklı değil. Ama e, dönem, yani 1920'lerde özellikle çok farklı değil fakat e, dönemin koşulları e, 1929-1930 sonrası 1929 koşullar o farklılaşmayı getirecek. Daha e, korumacı, daha devletçi ve üstelik de bir planlı bir dönemi e, yaşamasına yol açacaktır. Ama esas merkezde bir özel teşebbüs şeyi, merkezli bir şey, kalkınma hareketi hep vardır. Ama daha sonra, yani Demokat Parti'de bir şeyi göremeyeceğiz, Alim merkeziyetçi bir yapıyı göremeyeceğiz. Evarüz eten ana mesele hep özel sektör, merkezli bir gelişme dinamiğidir. Şimdi aslında e, şunu belki sormak lazım, yani 1920'lerde başlayan 1930'lardan anlayın müthiş bir altüst oluş yaşanıyor. Bu altüst oluşun arkasındaki dinamikler neler? Yani neler kolaylaştırdı acaba bu altüst oluşu? E, yani bir kere e, tabii birinci sıraya şeyi koymak lazım. E, yani Muzaffer kadronun inanılmaz bir prestij var. Bu şu demek değil. Yani 1920 ile 1923 arasında yani Cumhuriyet kurulana kadar çırp yoktu. Tam bir sınıfsal homojenlik vardı falan diye bir şey söz konusu değil. bir o meclis bünyesinde saflaşmalar Dolayısıyla öyle çok kolay bir dünya değil. Ama buna rağmen şunu kabul etmek lazım. 1900 bu yılların <gülüyor> yani, Cumhuriyet Kuruları'na kadar olan döneminde müthiş bir prestij arkası da almış, muzaffer bir e, şey var, kadro var. Dolayısıyla ve kararlılıkları var. Yapmak yani, yapmaksızdıklarının farkındalar, ne yapacaklarını biliyorlar ve buna e, hızlı ve emin adımlarla ilerliyorlar. Bu, bu kere birinci sırada. Ama ikinci sırada belki şunu şey yapmak lazım, yani sadece bunların özden yeğitlerine bağlı değil karşılarında bir şey dokunur bir muhalefetin oluşması için meşruiyet temelleri zayıftır. Yani padişahın ülkeden kaçması gibi işte İhraat'ın sona ürünlerdi ama, yani şeyle daha önce sevra anlaşması imzalaması vesaire bütün bunlar e, şey partisa e çıkabilecek en güçlü hareket neydi? Aslında e, siyasal İslam e, kökenli hareket olabilirdi. E, ama bu şey e, meşruiyet e, sorunu yaşadığı için toparlanamadı. Daha sonra toparlanması da zaten neyle engellendi? Şeyde ya yani otoriter bir rejim oluşturularak zaten böyle bir şey böyle bir muhalefetim işte denemeler var ama o denemelerden yani de ciddi bir şey de görülebildiği için özellikle serbest fıkkıda bunu çok net bekliyorlar. Bunu sürdürürüm. Ama <gülüyor> bir kaybı sorunu başlamış var. Evet Dolayısıyla bu dönemde bir aydınlanmacı otoritarizmin çok önemli bir etken olarak olması gerekiyor. Yani bu olmadan muhtemelen bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı bir dönüşüm, özellikle yapıda bu, bu kadar hızlı bir dönüşüm yok gerçekleşemez. Şimdi e, tabii şunu da söyleyebilirim. Bir ulus devlet inşa sürecidir bu. Bu ulus devlet inşa sürecinin başka örneklere kıyasla e, düşük sosyal maliyetlerle gerçekleşebilmesi. Eee bu önemlidir tabii bunun hiçbir şey olmadı bunun hiçbirse bedel ödemedi dağılmadı ama gerçekten eee çok şeydir yani radikal bir şeydir, dönüştürücü harekettir. Toplum mühendisliği ise evet toplum mühendisliğidir ama bunun e, düşük sosyal maliyetlerle gerçekleştiğini e, kabul etmek gerekir. <gülüyor> Burada aslında eee bu iç içeride bir e, toplumsal, toplumsal muafirin çıkmaması ve çıkmasına engellenmesi yanında bir önemli dış dinamikten de bahsetmek gerekir. O da şudur. Aslında bu birinci küreselleşme hareketi 1914 e, itibariyle sona erdi. Birinci Dünya Savaşı'nda da. bu küreselleşme hareketi sona erdi. Bu 1945'e kadar da devam etti. Yani iki Dünya Savaşı arası dönem e, küreselleşme dediğimiz e, olgunun e, esas itibari bitmesin. Ve hegemon e, hegemonu olmayan bir dünya oluşmuştur. İngiltere hegemonyasını kaybetmiştir. 1930 başlarında kabul eder. Ama hegemonya transferi gerçekleşmemiştir. Hegemonya transferi iki dünya savaşı içinde ve devamında Amerika'nın hegemonyayı transfer etmesiyle olacaktır. Ama bu iki dünya savaşı arası dönemde e, çok kutuplu bir dünya Sovyetler Birliği tabi orada çıkmış olması otobu olarak e, rahat hareket etme imkanı verir. E, şeye, bu cumhuriyetçi kadrolara çok rahat hareket etme imkanı verir. Mesela 1930'larda bir korumacı, e, planlı, devletçi e, şeyi uygulayabilmek başka bir konjonciyle de mümkün değil. Mesela 1945'ten sonra bunu yapmak çok daha zor bir iş. Yani yeni hegemonya döneminde bunu yapmak çok daha zor bir iş. Ama 1930'larda dış koşullar dış dinamikte buna evleniş Ve tabii şunu söylemek lazım bu dönem. Yani özellikle bu 1923-1945 arasını kabaca söyleyeyim. Bu dönem aslında e, iç dinamiklerin Osmanlı'nın son yüzyılı ya da e, 45 sonrası dönüm bütünü adıysak ve yasaklar, iç dinamiklerin en fazla e, şey, etkili olduğu e, i̇ş dinamikler üzerinden e, siyasetin ve işte ekonomik siyasi e, e, ekonomik ve dokunsal politikaların oluştuğu bir dönem olarak alınıp izlenmektedir. Aslında bu doğru değerlerin e, e, artı, bir fırsatla çevrilmiştir liberalizmin artı anısını yazmak istedikçe çok önemliydi ilk noktada burası. Bu tabii bu dönemin bağımsızcı karakteri olmasını e, da vurgulamıştır. E, Şimdi şunu tabii söylemek lazım, ekonomik alandaki e, başarıdan e, daha ya da değişimden daha fazlası aslında e, diğer alanlarda yapıyor. Yani üs yapıp ya, siyasi hukuki yapıp e, ki üs Rus yapıda özellikle dayat gitmesiyle. Yani Batı ile gecikmenin telafisi değil, ekonomik alanda e, yani bir, bir sanayi devrimine girişti 90'lılar. Çünkü Osmanlı'nın sanayi devrimi tevazu etmek istedi. Bu da ekonomik e, yapılar arasında geçitmenin telafisinde daha hızlı bir telafi mekanizması düz yapı kurumlarında gerçekleşmiştir. Yani kadın hakları, seçme seçilme hakları vesaire Bunlar da e, birçok batı altı ülkesinde daha arttırılıyor. E, fakat tabi sindirilme e, meselesi, laiklik meselesi de olduğu gibi. Yani toplumun e, katmanlarına bunun e, sindirilme süreleri bakımında. E, tabi e, e, şey. Yani hızlı süreçler olduğu için sıkıntılar hep oluştu. Şimdi sınıf ittifakları İstanbul bu bakarsak bu dönemle son şunu söyleyeyim. Aslında bir kere 1924 anayasına tekrar döneyim. Onun öncesinde tabii 23 İkisat Kongresi var. 23 Kongresi iki önemli talep var. Toprak ağalığını aşağıya kaldırılması Öbürde özel mülket haklarını pekiştirilmesi toprakta. En ikiyi 1924 Anayasası'nda. Öyle gider ki 1924 Anayasası'nda bir toprak reformu yapmanın e, imkanları da daraldılar. Çünkü kabullaşma ve ödenmesi masosu ile sıklık e, bir düzenleme yapıldı ki e, toprak reformu yapsanız e, kabullaşma çıkmak parasını ötecek durumda olmayan bir şeyimiz var, e, e, hazineniz var. Dolayısıyla 1924 çok kuvvetli bir özel e, mülkiyet vurgusundur. Tabi 1858'de ortadan kalkıyor e, 1926 Medeni Kanunu'yla. E, bu, bu önemli şey e, gelişmeyi burada vurgulamak lazım. 1935'e kadar toprak reformunun adı bile aldı. Size bir örnek vereyim. Osmanlı'dan kopan bütün devletlerde iki, iki savaş ise toprak reformları yapılmıştı. Hepsinde. <gülüyor> hepsi de yapmıştı. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Yugoslavya'da değil ama neyse zaman e, hemen. Ama hepsinde yapıldı. Tabi orada başka türlü de yapıldı. Ee, Balkanlarda çiftlik hareketi bu büyük çiftlik hareketi çok önemliydi. Ee, bu reformlar oralar toprak yapımı yapılırken birazdan ki oradaki e, çiftliklerin sahiplerinin çoğu Müslüman Türk kökenli değildi aslında. Buna rağmen ama toprak reformuya yapılırken işte eski Osmanlı şeyine eee tepki olarak da bunlar çok vak tarafına destek vermişler. Topraklar dağıtılmış vesaire. Türkiye'de yapılmamıştır. Türkiye'de yapılmamıştır. Ee, ve e, toprak dağıtılmamış mıdır? Dağıtılmıştır. Ee, 1923'te 45 arasında dağıtılan bir toprak var. Bir bilanço bu e, dağıtım e, genel muhacirlere göçmenlere e, biraz da işte şey toprakсыз ama daha çok toprak meselesi bir doğan Anadolu'da e, işte şey ağalık e, şey şehirlik güvencesi bir güvencesi yani, sorunun parçası olarak da batılmıştır. O yüzden de zaten e, çok fazla da e, hareket edilmiş. Ama Atatürk 1936 37 meclis açılış konuşmalarında toprak reformuna nihai yani öyle bile çok az kadar vurgu yapıyor ve olması gerektiğini duyuyor. Aslında bunun öyle hani unutulmuş bir mesele yani aslında yani demek ki aklımda gelmiş. Ama bak 36-30 sene gelmiş gibi geçiştecek meslebi olmadığını çok net herkes biliyordur. Bunu 1967'de en önüyle röportaj yapar Abdü İpekçi soruyor. Niye yaptınız? O zaman daha şey koştularmış. Niye yaptınız? 19 şeyde, 1930'larda bir kompak yapımı yaptığımızı diyor. İlginç diyalog diyalog başına. E, zaman şey yaptı diyalog. E, her şeyi söylüyor. E, zor buluyor yapmak. diyor. E diyor ama şeyler daha kolaydır. E, koşullar yapmadan bilemezsin tepkilerini diyor. Yani şimdi in önüne bu işin e, bakışı nasıl bir sınıf dinamik. Bir kere e, hakim sınıflarla e, ittifak yaparak hakim sınıflarla o zamanın toprak ağırlığı ve ticaret erbabıyla ittifak yaparak işi götürmek istiyorlar. Yani onlara çok dokunmadan e, götürmek istiyorlar ki reformlara öyle e, Kaldı ki kafaların arkasındaki şey de zaten çok öyle bir şey değil. Yani, gerçekten bir bir şey yapmak fikirleri yok. Ama e, sınıf dengelerini farkındalar ve bu sınıf dengelerini bunu biliyorsunuz 1900'e geleceğim 1945'te ilk defa. Ha 1937'de şöyle diyelim. Şey, 1937'de Amerika var. İki bakımdan önemli. Bir anayasaya ilan ettiği ilkesi 1937'de ilk defa giriyor. Daha önce aslında 1933'te parti programına girmişti. CHP programlar bir 9 sosyalda içip giriyor. Ama bir başka şey giriyor. 1924 anayasasında toprak reformu yapılmasını güçleştiren ama ulaşamadılar ödemesinizsiz. Kolaylaştıran direkt var. Zorlaştıran değil. Kolaylaştıran bir mümkün giriyor. Yani bir hazırlık eğilimi var ama araya savat gibi bilmem ne. 45'i çok gecikmiş olarak bir çiftçi topraklandırmak kavramı giriyor. Üzerinde konuşmadığım sadece şunu söyleyeyim. Bunu radyo e, komisyondan bu e, şey biliyor vesaire. Ama toplam 2.200 bin, bin e, hektar arazi dağıtılır ve çoğu da devlet döneminde, bu kamu arazisi üzerinden evet. dağıtılır. Yani orada bir toprak sahibi Türkiye yaşamıştır. 1950 e, tarım sayımlarında e, Türkiye'de çok ciddi, tamamda büyük toprak sahipliğin olduğunu görürsünüz. Şeyin arkasına gireceğim. Yani Balkan ülkelerinde bitirmiş mesele 1950 tarım sayımlarında nasıl? Türkiye'de e, yani 40 bin civarında e, ciddi anlamda yani 500 örgün üzerinde 40 bin tane e, şey e, önemli bir rakamdır ki yani, bu şey yani oranda eksik bildirimleri var. şimdi e, bir dokuz ben de bu arada konuşuyorum ama başkan da başkan da beni var bir sonuç olmadığı için yarım saate kadar bunun ne kadını kaldı acaba? Düşünüyoruz bir beş dakikada. Hocam sen bir sormasam daha öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 1945 aslında 1945'te çok partilerine çok geçiliyor. geçiniyor. Ama 45'te ilk kez CHP'si layık üzerinde bir daha savaş Bu konuda daha radikal olanlar bu konuda yenilikçi şey olanlar ve daha şey artık burada daha esnek etmasını <gülüyor> söyleyenler buna bir çözüm 1947 e, CHP 7. veriliyor ve şöyle bir tanım farkına farkta da ilk kavramı içeriği daraltılıyor 47'de şöyleydi dini düşünceleri dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutma biçimindeki tanımlamada siyasetten ifadesi çıkarılıyor yani e, e, dini düşünceler siyaset içinde yer alabilir yani e, yine esaslı böylece. Yani müsaade bir esaslı parti kurulabilir anlamına bile gidiyor. Yani sadece din ve dünya e, ya da devlet için ayrılması boyutuna indikteniyor. tabii o böyle boyutta bugün hastalık olabiliriz ayrı mesela ama e, şeyi e, daraltan reklikar da daraltan bir şey var. Bence önemli bir başlık yere bu e, kongre ilgili 47 e, 7. CHP kurutları Cumhurbaşkanlığı ile Parti Başkanlığı ayrılıyorlar Yani Cumhurbaşkanlığı Parti Başkanlığı onu ayırıyorlar. 46 seçimleri gerçi yapılmış geçmiş orada CHP kazanmış ama onun onda biliyorsunuz biraz gülümlü bir şey seçim bu. Onun tekrarlanmayabileceği kuşkusu var. Dolayısıyla en azından bir güvenlik suvalı olarak Cumhurbaşkanlığı'na, Parti Başkanlığı'na ayırıyorlar bugün tekrar Birleşiklik'e geriye girmiş. Ama ta şeyde, 47'de bunu CHP kurutayı ayırıyor. Ama başka şeyler var. Yani 19 çok çalkantılı bir dönem. 46'da yeniden bir devletçi bir planlama yapıyor. Ama daha uygulanmadan 47'de liberal bir planlama yapıyor. Onu da uygulayamıyor gerçi ama yani sadece siyaset alanında değil, ekonomik alanda da liberalizme açılış inanılmaz hızlı. Eee dünyanın etkileri açık bir tablo bile. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Ha bu arada Osmanlı son döneminin önemli e, bir e, figürlerinden birini Şemsettin Günaltı'ydı. Son e, kurtuluş çaresi olarak Osmanlı şey eee döneminde eee şey başbakanlık divanları başbakanı. Son başbakanı Şemsettin Günaltı ki e, 1920 öncesinde ee, de siyasi görevleri olan ve de, şey, de, siyasi İslam görüşleri bilgiler. Bu, bu da ama tabii şeye yaramayacak. Bunun bir şey başka adımlar da atılıyor ama e, CHP'nin e, şeyini e, sonunu getiren süreçleri ben size çevirmeyeceğim. Bu arada bir 1940'ların savaş dinamiklerini e, yani ele almıyorum. Yani Bili Koruna kanunlu yol vergisinin Ankara'daki şehir uygulanması toprak ması vergisini de aşarak çiftçi boyut boyunca 2 2,5 yeniden dönüş bütün bunlara yerli çiftçi çiftçi toprağına bile eee çiftçi lehine aslında vergi refahı ama o bile eee yani bir informasyon enformasyon şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 1950'li öncesinde e, liberal ekonomiye geçiş yapılmıştır. Zaten Marşal Kıyanı vesaire her şey e, başlatılmıştır. E, Türkiye ve Amerika arasında İsa Ali İşbirliği şey vesaire. Biz daha sonra e, 1998 yakın izleme anlaşması IMF ile daha sonra 2000 2000'li 99'un sonunda 9 Aralık 99 ıı, nimete verilen niyet mektubuyla geçilen süreci köyler adlandırdık. İkisajlar olarak işte ıı, ana sol D'den daha sonra DSP koalisyonu arkasından AKP iktidarına yani ıı, farklı iktidarlar ama tek ekonomik politika diye adlandırılıyor. Ama bu şey içinde geçen Farklı iktidarlar ama tek ekonomik ıı, politika diyebilirsiniz. Kabaca tabi yani aynı farkları ki CHP'nin bu liberal ekonomi politikaya ne kadar uzun süredir yaptığı aynı şekilde toparlayacağız ama her vakit içinde durdurulamaz bir daha aslında 60 Anayasa'sı dediğimiz şey yani 1921 ve 24 Anayasaları'ndan bir önemli farkıysa farklı bir anayasa rejimi tabi e, anayasalar e, şeyi belirlemez. E, sosyal, e, ekonomik olayları belirlemez. O olaylar tarafından belirlenirler. Dolayısıyla anayasalara çok e, bizatihi tek başına elema etmek o anlamda. Anayasayla her şey değiştirilir. Anayasa aslında e, değişimin üzerine gelir. E, 61 Anayasası ki mesela 61 Anayasası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1954'ü ilk hedefler ve yanamesinin birçok kesit havaya girmiştir. Yani 1950'lerdeki sorunların bir yanında da yansıması vardır. Ama 61 Anayasası 21 ve 24. An e, tabi bu arada 1939'daki e, anayasa değişiklerinden farklı olarak bir kuvvetler ayrılığını e, içerir. Müşter ayrılığı içerir. E, ne kadar nesli parlamenter siten ayrı mesela ama bu kuvvetler ayrı bir anayasa mahkemesini getirmiştir. Yani çift meclisli olması önemli bir soru, talih ama yargı bağımsızlığı eskiye gerek. Düşmenizilmiştir. Evet. Ee, dolayısıyla yasamanın anayasal devletime tartışması önemli bir unsurdur. Aslında eğer bir şey, hani bu Cumhuriyetleri duvaralandırmak diye bir şeyimiz olacaksa, yani çok sevgili olabilirsiniz ama ben de çok sevmezdim yapın zamana kadar ama artık son 2017 sorsa galiba duvaralandırma işle girmemiz gerekecek. Bu eğer 24 anayasasına göre bakarsak 61 anayasası farklı bir anayasa ve o anlamda ikinci bir cumhuriyet olarak adlandırılır. Ama e, ben aslında 1982 anayasasını 61 anayasasını isimle gittiğini düşündüğüm için ki 82 bir ben kaç kere değişikliği olayıp 61 anayasa daha yakın sıldığı için aslında 61 e, ve 82 anayasaların e, 24'e kıyasla farklı e, anayasa. E, süreci ve dönemi ifade eder. Ama ben tabii daha kolaylaştırmak açısından, yani sadece biz anayasa tekniği açısından bakmıyorum, siyasi e, açısından Cumhuriyet'in yani bu kuruluş e, ilkeleri e, itibaren bakarsak bir e, otokratik bir İslamcı rejime e, dönüşme eğilimi dikkat edilsen belki 1924-2016 dönemini, e, birinci bir, 2017 ile başlayan süreci yani bu geçen oyladığımız nasıl kabul ettiğini tam da bilemediğimiz e, o şeyin e, referandum sürecini ikinci cumhuriyeti olarak adlandırmak siyasi olarak bana daha doğru olarak geliyor. E, ben bu, bu anayasal döneme e, gireceğim. E, bir dahaki eğer şeyim olursa ama şunu söyleyeyim e, 2000'de başlayan AKP'li dönem bir bitmiyen aslında öncü bütün işaretler 1990'larda vardı 91, 95, 99 seçimleri hmm. Türkiye'de intiye ve milliyetçi sağ yükseliş dönemidir her seçimleri üstüne koyarlar gelmiş 1990'lar Türkiye'de mertis sağ ve sol köprü döneminde aslı bakarsınız 2001 krizi Türkiye'de neoliberal ekonominin bittiği dönem. Bu bitiş, bu bitiş ancak yeni bir e, ideolojiyle, bir İslamçı ideolojiye ayağa kaldırılabilirdi. Batı dünyası bunu farkındaydı. O yüzden ikame süreci onun üzerinden yapıldı. Yani hem merkez sağ hem merkez sol açısından bir bitişti 2001. Nasıl şimdi 2008'i, dünya kapitalist sistemi bu neoliberal en azından iki modeli açısından bir bitiş, gibi, bir, bir, artık bir, e, nihayet çamlardı, hala işte bu kriz olarak görüyorsak, Türkiye açısından özellikle 1980'de e, başlayan o büyük dönüştürme programının bittiği tarihter ama ne oldu? 1980'de bu ilk büyük dönüşüm programı ekonomik olarak 2000'lerde tekrarlandı. Müthiş bir yapısal e, alt üst oluştur. E, buna tabii giremiyorum. De, ama daha sonra inşallah e, teşekkür ederim. Oluza çok teşekkür ederiz. Sizin aklınıza da alt üstlerinizle zaten. Yaklaşık 180 yıllık oldukça karmaşık giriş iş çıkışları olan hem Türkiye'de hem dünyada Osmanlı'da bir dönem burada tartışılıyor. Ee, yarım saate sığdırmak gerçekten ustalık işi. Şimdi bu elinizdeki programda adlar alfabetik olarak sıralandı. Biz sondan başladık. Öyle devam edelim isterseniz. Ee, şimdi profesör, doktor Cihangir İslam sözü beraat kadar süre ne kadar, sayın başkan? Şimdi e, Oz Bey 40 dakikanda da 30 dakika ee, bir de salonu boşaltmamız gerekiyor. Ve salonda bu kadar ilgili bir soru yorumlar da gelebilir. Hakkı sizin için. Evet, hayatta her zaman başıma gelen burada da başıma geldi. <gülüyor> her neyse, e, öncelikle ben böyle bir davet için teşekkür ediyorum. Ben bir ortopedistim. Yani ortopedi ameliyatları yaparım, omurgal ameliyatları yaparım. Yani fiilen hala çalışıyoruz. Ama bir yandan da gerçekten öğrenciliğimden itibaren tıp dersleri çalışmaya oturmadan tıpdışı bir takım şeyleri okuma alışkanlığını haline getirmiştim. Bu roman olursa daha fazla sayıda sayfa olabiliyordu ama felsefeye de ilgim vardı. bu ilk önce bilim felsefesiyle başladı. Hiç olmazsa birkaç sayfa felsefe okuyabilip okumaya gayret ediyorum. Neden bunu yapıyordum? Yani e, tıp benim için ikinci planda kalmadı. Yani bir destekler hekim değilim veya ne bileyim mesleği bırakıp da sinemaya veya başka değerli alanlara atılmış bir insan değilim. Ama insanların okey oynadığı saatlerde, insanların ne bileyim futbol oynadığı saatlerde ben kitap okumayı ve bu entelektüel tartışmaları takip etmeyi. Bunu Bunun nedenine baktığımda aslında öyle bir noktaya vardım ki belki de bilinçaltıma gömmek üzere olduğu bir anı e, buldum çıkarttım ve e, 12 yaşımdaki yaklaşık başından geçen bir olayı asla hemen hemen hiç kimseye de anlatmadım. Ee, sadece Murat Berge'ye, ben onu bir anlamda hocam olarak kabul edelim Özel bir sohbette ona bak, e, şey yapmıştım. Onda tarihsel bir hikaye olarak. 12 yaşındayız. Ben de Ted Ankara Koleji'ndeyim Ankara'da. Yani kolejli çocukların bir doğum günü partisi. İşte kızla erkekle oturmuşuz 12-13 yaşlı. Ee, bir tartışma çıktı. Benim babam Adalet Partisi'nde aktif çalışıyor. 72 yılların. 73'te seçildi. Henüz seçilmemiş. Ee, muhtemelen Elazığ milletvekili Senemoğlu, Orhan Senemoğlu olabilir mi? Bilmiyorum. Onun kızı iyi arkadaşımız Yıldız Senem oldu ve Muammer Erten Malisa CHP milletvekili yine. Onun oldu. Çok iyi arkadaşım. Yani biz bir anlamda kanka gibi dolaşıyoruz. Çiftli bir tartışma çıktı. Adapazarı'ndaki hayatımdaki ilkokulu ben orada okudum. Köyden salı günü, perşembe günü, cumartesi günü çarşaflı kadınlar minibüslerle pazar yerine gelirdi ve eee o çarşaflı kadınlar nedense bende bir takım kutsiyet duygularını da uyandırırdı. Doğru veya yanlış bu tartışmanın benim için bir anlamı vardı. 12 yaşındaki bu kolejci çocukların tartışmasında aslında çarşafın ne kadar kötü bir şey olduğunu, işte başını ötmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu, hatta bunun insan sağlığına, kadın sağlığına zararlı olduğu vesaire tartışma büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Cevap veremedim, şey olarak da, bilgi olarak da yetersiz kaldım ve 12 yaşındaki bir ergenlik dönemindeki erkek çocuk olarak ben o tartışmada ağladım. Bu tabii büyük bir travma o yaş için. İyi ki hekim oldum, en azından kendini zaman içinde tamir etmeni takım yollarını buldum. Şimdi Türkçenin tablosu aslında bu. Peki ondan sonra ne yaptım? Eve gittim. Bir boya adesti aldım. Şiddet falan yok. Bizim evet. kültürümüzde öyle bir şey yok. Secdeye kapanıp Allah'a yalvardım. Bana ilimler. Sadece ilim istiyorum o kadar. Ondan sonra hatırladım ki belki de işte kitabı okumaya veya hayatın diğer alanlarında merak buradan gelişti. Doğruydum, yanlıştım, tartışmalı, haklıydım, mi Meselen burada değil. Meselen burada değil en azından öyle bir noktaya geldim ki haklı olanın yanında durmak, durmanın önemli olduğunu ve kendi izleklerimizin veya bugüne kadar kat ettiğimiz yolda belli haksızlıklar da içeri gideceğini en azından kendi hayatımda gördüm. Şimdi, mesela dilde bile aslında bir şey, siyasal İslam, siyasal İslam evet, siyasal İslam aslında batı literatürüne yerleşmiş bir anlamda da mahkum edici bir şey taşıyor. Ben de Müslümanım. Yani bir Müslüman topluma doğdum ama inandığım inandığım ilkelerin altını kazıdım ve bunlarla hesaplaştım. Ben bir tercihsi, tercihsel olarak da ben de Müslümanım. Yani aklit değil, tahkik konumundan gelen bir Müslüman. E şunu görüyorum ki, hayat bir anlamda siyasettir. Yani bizim hiçbir davranışlarımız, hiçbir davranışımızın siyasi olmayan bir tarafı veya herhangi bir davranışımızda siyasi olmayan bir taraf yoktur. Yani bir insana, bir başka topluma karşı, karşı demeyeyim de onun bir aksiyonuna karşı benim geliştirdiğim bir aksiyon Şimdi hayata böyle baktığımda evet zaten bir insanın siyasi yönden eksikliği varsa bence bu eleştirilecek bir şeydir. Bu sempati düzeyinde olur, aktif siyaset düzeyinde olur ama e, siyasete ilgimizin koptuğu anlarda ki belki bugün bunun sıkıntılarını da yaşıyoruz, otoriter bir takım yönetimlerin yönetimlere heves eden insanları daha rahat gelişme ortamı bulabilirler. O yüzden, acaba şöyle bir, kavram, şöyle bir kavramı düşündüm, inanın o şu anda aklıma geldi. Türkiye gibi bin yıldır aşağı yukarı İslam kültürünün, İslam medeniyetlerinin yaşadığı bir ortamda İslam'ı siyasal olan ki siyasaldır, İslam zaten siyasi bir duruştur yani. Ama bunun şiddeti kastetmiyorum. Ahlaki bir duruştur, bunun siyasi temeli de vardır. Acaba neden bu topraklarda siyasal batıcılık kavramı gelişmedi de siyasal İslam kavramı gelişti? Yani ben bu, bu toplumda insanlar veya Müslüman ahali şunu diyebilirdi. Bakın Batıyı sevmenizi, bunu kendi bireyselliğinizde yaşamanızı, kendi evlerinizde yaşamanızı şey yapmıyoruz ama siz bunu bir siyasal proje haline getirirseniz, yani siyasal batıcı durumuna gelirseniz, o zaman problem çıkar diyebilirler miydi acaba düşündüm. Ben bilgiye böyle bakmam. Benim için bilginin bir tekliği, bir dikteliği, bir birliği vardır. Ama ben kendi kişisel hayatımda da bunu İslam yancımın altını eştiğimde görmüştüm ve gerçekten e, belki de kabullerimden önemli bir, e, kabullerim üzerindeki önemli bir unsuru da budur. 10. yüzyılda yazılmış bir kitap veya nesefi hakaidi, şöyle küçük bir kitap bulursunuz her tarafta. Bilginin temeli üçtür, duyular akıl ve vahiy. Duyular, akıl ve vahiy. Duyular ve akıl tartışması herhalde çok farklı boyutlarda ee, Avrupa'da yanlışın varsa düzeltin, muhtemelen Immanuel Kant tarafından sonlandırıldı. Yani akılcılarla duyuyanlılarının veya deneyimcilerin birbirine girmesini aslında bunun ikisinin de insanın bilgi edilmesi üzerinde e, rolleri vardı dedi. İşte Salt, aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi ve e, diğer eserlerini bu konu üzerine e, eğildi ki oldukça tatminken açıklamaları var diyebiliriz. Söylemek istediğim şu, Siyasal İslam diyenlere ben şunu soruyorum. Evet, böyle bir hayatım var ve yaklaşık 60 yaşına geldim. Neyin değişmelik üzerinden bu damda kalsın? Çocu demokrasiyi savunuyorum. Bunu ilkesel olarak savunuyorum ve İslam inancımla bağlantılı olarak savunuyorum. Cumhuriyeti savunuyorum çünkü bir insanın güneşin olduğu veya herhangi bir başka sıfatla bir kutsal olarak bizim üzerimize çıkartmanın aslında benim inancımla çok büyük bir çelişki olduğunu, eşitlik bile aykırı olduğunu görüyorum. E, demokrasi, e, hiç kimse masum olmadığına göre, herhangi bir imamın, vesairenin, padişahın, sultanın, cumhurbaşkanının masumiyeti söz konusu olmadığına göre, bir toplumun yanılma şansı, bir kişinin yanılma şansından çok çok çok daha azdır. En azından böyle bir akıl yürütme üzerinden gidiyorum ki aslında biraz altını eşyeleseniz, belki e, ehl Sünnet'in siyaset e, felsefesi altında buna benzer yaklaşımlar görülebilir. E başka çoğuncu demokrasi, özgünlükçü layıklık. Özgünlükçü layıklıkten yanayım için bu ülkede daha önce dayıklık konusunda bir kerginlik e, çıktı? E çünkü bazı insanlar inandığı gibi yaşayamıyordu. Şimdi bunun tarihsellikte bizim neremize denk düştüğü konusuna biraz vukalalık edip birazdan gireceğim ama şunu söylemek istiyorum. Seküler bir seküler bir zihnin inananlara veya inanmayanlara herhangi bir baskı yapmamasının garantisi yoktur. yani felsefe kitaplarını açtığınız örneğin Stalinizmi de Nazizmi de benzer farklı kutuplardan örnekler ve kitaplarına uygun örnekler olarak getirebilirim ama şunu söyleyebiliyorum şunu söyleyebilirim size, ben Beni Müslüman kimliğimle herhangi bir e, kimseye baskı yaptığım durumda bunun beni uyarabilirsiniz, şu şekilde uyarabilirsiniz, bu senin temel ilkelerinle çatışıyor Cihangir Bey diyebilirsiniz. Yani dinde zorlamanın olmadığı yaklaşımı burada çok temel bir yaklaşım, tarih boyunca ihlal edilmemiş ve edilmiş ama bence yine çağdaşlarıyla düşünüldüğü zaman e, herhalde İslam havzaları tarihti, yanlışın varsa tarihçiler düzelsin, insanların yine de nispeten en rahat yaşadığı havzalar olabilmiştir. Muhtemelen bu gelenekle. Aslında Orta Doğu'da belki de biz bu geleneği bulabiliyoruz. Yani Orta Doğu'da bu dinlerin farklılığı bile noktada teolojik bir takım tartışmalardır. Yani bu üç büyük, büyük dinin tartışmaları. Aynı mahallede Yahudi'den Hristiyanları, Müslümanları görebiliyoruz. Beyrut savaştan sonra yine bakın toparlanabildi. Belki bu tarihselliğinin olması nedeniyle hiç de dışarıdan bakıldığı gibi veya zannedildiği gibi Hizbullahlı Hristiyanlar orada kavga etmiyorlar. En azından bir ortak Lübnan sevdasında gidiyorlar. Gelelim laiklik konusuna kendi tespitlerimi paylaşacağım. Evet, Tabi Hristiyanlık şöyle bir maceranın içine girdi. Kurumsallaştı, katı bir şekilde kurumsallaştı. Katolik kilisesinin katolik kilisesinin beyanatı şu anlama gelir. Tanrı adına konuşan, yani o sözü tartışamazsınız, bilgi olarak da tartışamazsınız. Yani epistemolojinin temeli de şeydir, kilisedir, bilgi üreten o nasıdır. Fakat biz böyle bir sorun yaşamadık. Değerli meslektaşlar, değerli arkadaşlar. Bilgi bizim tarihimizde, herkese açıktı. Açık mıydı? Değildi. Peki, kim engelliyordu bunu? Bunu siyasi iktidarda engelliyordu. Yani, sivil ulemanın, ister bu Hanife'nin, ister Ahmet bin Hanbel'in veya diğer büyük ulemanın hayatlarına bakın, devletten işkence görmemiş, devlet tarafından öldürülmemiş, gülün saltanatı tarafından öldürülmemiş veya eziyet görmemiş bir tanesini bulamayız. Bizdeki problem değişik, bilgiyle problemi olan ulema değil. Yani bu ismi bugüne kadar Gelen ulemadan bahsediyorum, sivil ulemadan bahsediyorum, sarayın sofrasına oturan veya saray beslemesi ulemadan bahsetmiyorum, talimat alan ulemadan bahsetmiyorum. Hakikatin izini sürer, kendi ölçeğinde sürer ve çatışmayı göze alan ulemadan bahsediyorum. Bunların yaptığına bakıyorsunuz, dönemleriyle karşılaştırdığınız zaman aslında Zayıf kesimlerin korunması olarak Yani korunmasını adeta kendilerine vazife edinmiş o toplumdaki ezilen kesimleri korumaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Veya siyasi iktidarın bilgiyi manipüle etmesine karşı direndiklerini ve bu yüzden hayatlarının da tehlikeye attığını görüyorsunuz. Şimdi Bizdeki layıklık problemi bence hala çözülmedi. Çünkü iktidarlığın bilgiyle hala derdi var. Özür dilerim. Özür dilerim. Tekrar edeyim o zaman. Bizdeki layıklık problemi hala çözülmedi. Çünkü bu topraklarda bu havzada bilgiye müdahale eden bir kilise yoktur ama iktidar vardır. Ve iktidarlar bilgiye bugün de müdahale etmek en azından aramızdaki iletişime koparmaya çalışmaktır. En azından medya araçlarını elimizden almaya, internete ambargo koymaya heveslenmektedir. Ben bizim din ile otorite arasındaki hikayemizin bu minvalde olduğunu görüyorum. Bunun da e, herhalde incelenmeye değerli mesele e, olduğunu zannediyorum. Değerli hocam, hocamın da konuşması çok güzeldi. Tebrik edemedim. Kabalığımı bağışlayın. Hem tebrik ediyorum. E, sizi de tebrik ediyorum. E, şeyin üzerinde durdunuz. Hep anayasa anayasa. Evet. Bizim, bizde İslam'ın anlaşılmasındaki önemli bir problem, dinin fıkıh üzerinden yaşanması problemidir. Bana göre. Yani bu oradan hukuk ve kurallar işin arka planla, işin felsefi boyutuna belki çok fazla girilmemiştir. Bu tarihsel bir eksikliğimiz olabilir ama iktidarların da önüne set çektiği, özellikle Nizamiye Medreselerinden sonra Nizami Medreselerinden sonra işte tek tip eğitimin getirilmesi ki bugünle benzer özellikler gösterir, düşünceye kent vurulması. Bir de tabii yaşanan büyük felaketler var. Ali Bulacı şu anda bütün içerideki insanları cezaevindekileri saygıyla anıyorum, hepsine selam gönderiyorum. Ali Ulaç'ın şu tespiti önemlidir. Bu ülkenin entelejensiyası üç büyük travma geçirdi. Bir, Moğan istilasında çok ciddi bir eğer. Nüfus ve entelektüel kayıp oldu. İki, Çanakkale Savaşı'nda gerçekten okumuş nüfusumuz hemen hemen kalmadı. Üç, AK Parti iktidarında özellikle İslami kesimin bütün okumuşları memur haline getirdiler ve entelektüel faaliyetten kopardılar. Vakti uzattım herhalde. Yeterliyse e, kesinlikle... Evet, soru kısmında çok önemli bir şeyim varsa onu da aktarayım ve ben bir, e, Sayın Ağdır'a mikrofonu bırakayım. Aslında söyleyeceğim çok şey var ama ben bir takım tespitlerimi tekrardan ziyade tarih zaten sizlerden güzel anlatamazdım iktisat konusunda da yaptığım tek çalışma ortopedi malzemelerinin nasıl ucuza getirir <gülüyor> ekonomiste nasıl katkıda bulunabileceğini çok teşekkür ediyorum bunu da bırakayım sorularla devam edelim sayın Cihang İslam'a çok teşekkür ederim evet. ben de evet. şimdi Oğuz Oyan konuşmasına başlarken kısa özgeçmişini okumuştum. Cihangir Bey'in de izin verirseniz arkadan okuyayım ve Bekir Bey'e de söz vermeden bir de evet, Bekir Bey'in özgeçmişini bakalım. Şimdi Profesör Doktor Cihangir İslam TED Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi Ortoteti ve Omur ve Cilirahisi Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü, SUSEM İslami ilgiler mümkün olan cihan İslam, Ankara Üniversitesi, 100. Yıl Üniversitesi, ABD Minnesota Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Mazmun derk ve yönetim kurulu üyesi, Saadet Partisi kurucu ve genel kurulu üyesi, Has Parti kurucusu ve genel idare kurulu üyesi. Hak ve Adalet Platformu kurucu üyesi, sözcülüğü yapan Cihangir İslam, 7 Şubat 2017 tarihli 686 numaralı kamu bilgiler, 611 610 numaralı insan hakları ifade müstürlüğü ve demokrasi manifestolu ikinci bilgiyi imzalamak gerekçesiyle memuriyetten çıkarttılar. Şimdi biraz erken ve maalesef zamanında çok fazla e, çok kısmı <gülüyor> konularlarda çok eksik kaldığını düşündüğüm yanlar yeni Türkiye'miz var. E, Türkiye'ye çok kolay mı gidiyoruz? Bir de bugüne kadar geçen süreçte de farklı yorumlar alabilir ama yeni Türkiye'nin bir özelliği burada oturan Sayın konuşmacıların, bize aydınlatan konuşmacıların en az biri, bazen birden fazla ikisi, kan dükkünde kararname ile görevlerinden uzaklaştırılmış konuşmacılar. Yeni Türkiye'nin çok önemli boyutlarından biri bu, kısa dönemde anda yüzünden Belki ona tekrar girme olmamız olur. Şimdi Sayın Bekir Ağabey'in özgeçmişine kısaca bakarsak 1979 yılında Oteli İdari Yünlar Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1980-2003 yılları arasında çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptı. 2003-2005 yıllarında tarih hakkında önce koordinatör, sonra genel müdür olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana da. KONDA Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Demokratik Cumhuriyet Programı kurucularından olan Ağır'dır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmaktadır. Şimdi söz kendisini buyurun. teşekkür ediyorum. Önce böyle bir organizasyon için teşekkür ediyorum. Çünkü bizim akvaryum diyorum ben kusura bakmazsanız. ...bizim akvaryum bu entelektör sığlık ve sızlık ortamında... ...en azından üç gündür bir tartışma ortamını yaratmanın bile... ...çok değerli olduğunu düşünüyorum. Onun için evlerimize sağlık gerçekten. Ve özellikle de Ömer Kalkan Hoca'ya... ...müthiş bir perspektifli. Çok galiba aynı yerden bakıyor olmanın da mutluyuyla... ...ama çok öğreticiydi. Hem dolayısıyla Mehmet Hoca'nın... değindiği yerden başlayayım. Türkiye diye bir marka varsa... Türkiye'nin sorunları bu markanın önemli unsurlarından bir tanesi. Yani herhangi bir 60'larda Türkiye'de büyük elçilik yapan yönde beslencelik yapan bir adam bugün de gelse baksa ulem tutuklar hala Eyni Annes'e konuşuyor, Türk evet. konuşuyor. Yani mark olmak da böyle bir şey çünkü. Yani bir şeyi ısrarla aynı biçimde ve yıllar boyunca yaparsanız mark oluyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye markasını biz sadece hani Pamukkale, Güneş, Deniz, Kebap sanırken aslında sorunlarımızdan Dünya markasıyız. <gülüyor> ee, ama şöyle bir şey var tamamen çocuklu değindi. Bilginin bile değiştiği bir zaman aralığında yaşıyoruz. Yani bizim kendi özgün hikayemiz elbette çok gerçekten çok özgün e, son 200 yıl bir hikayemiz var ama bir yandan da bütün dünyada bilginin bile değiştiği bir zaman aralığı yaşıyoruz. Ben tabi daha çok bugün ve gelecekle ilgili. Yani sevimlerinde gördüğünüz gibi bir akademik tarafım yok. İş yönetmekten ve memleket meşgul meşgul, aktif mutluş olmak çabısından bestelen bir tarafından herhalde buraya davet edildim. Baktığınız zaman dünyada hani, iktisat biliminin bile 2008'de dünya bir ekonomik kriz yaşadı ve hala neden çıktı nasıl buradan çıkacağıza dair ben çok sağlam bir ekonomik şey görmedim birçok tartışmalar, çalışmalar elde etti ama çünkü şöyle bir metafor kullanıyorum ben bugün yaşanılan hayat öyle gündelik hayat ki her boyutum yani vücut ısımız 36 derece temel bilgisine dayalı i̇şte konut yapımı yalıtım teknolojileri her şeyi ya da giyim, kuşam, tekstil sonra işte vücut ısımız eğer 41'e gelirse havale geçiriyoruz ve tıpla iş düşüyor. Bugünkü hayatta ise vücut ısırtı 38 derece. Ve bizim 36 dereceye den beslenen bütün teorilerimize göre biz sürekli kriz halindeyiz. Hastayız, komadayız. Ama velaki yine 41'de kriz geçiyoruz ve hala bugün bu hayatın bilimini, bilgisini, teorilerini üretemeyiz. Bu sadece Türkiye için değil. Bunu ben insanlığın krizinin de bu olduğunu sanıyorum ve küresel ara dönem diye adlandırıyorum. Yani sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin araçları, nizamı ve özellikle hukukunu ve devlet, dini devletini insanlık üretemedi. Üretemediğimiz için de elimizdeki bu yeni hayatın bütün problemlerine, kimlik problemlerinden adaletsizliklerine, küresel göçten iklim değişikliğine ya da kadın meselesinden çocuk meselesine bütün bu problemlerin yeni ayrıntılarını üretemeyince de bildiğimiz sanayi toplumluğumuz devletiyle yeniden o eski politikalarla ki yani burada yaş ortalamamız biraz büyükçe, bizlerin hepimizin çok iyi bildiği, 80 öncesi devletin kodlamaları ve politikalarına geri döndük. Üstelik sadece biz değil, bütün dünya Yani işte Trump'ından, Tövdüsü'nden, Putin'inden yalnız değiliz. Onun için insanlığın önündeki temel meseleminden bugünkü bilgi toplumu dediğimiz bu yeni hayatın örneğin zamandan, mekandan bağımsız üretim yapabilmenin zamandan mekandan bağırsız üretim ilişkilerinin örgütlenmenin ve bunun ürettiği diğer bütün meseleleri, yeni teorilerini üretemediğimiz için insanların bilgi toplumunun maksını, keynesini, beberini, fücudunu arıyoruz ve onların ürettiği yeni bilgilerden neşet etmiş yeni İtopya'yı arıyoruz. Elimizde yeni bir İtopya olmadığı için de hep beraber korkulara sığınmış, endişe duygusunun ağırlıklı olduğu, güvenlik ve uyuşunarlıkta olduğu böyle bir içe kapanma dönemi yaşıyoruz. Ben buna küresel arası dönemi diyorum. Türkiye de bunun bir parçası. Ve tabii bizim özel bir iddiamız var. Biz çünkü sanayi toplumu olmanın hala temel kalkınma ve modernleşme meselelerini çözememiş bir geçiş ve toplumuz. Hala eğitimin yönü ve içeriği ne olsun ya da hukuk meselesi ya da lehiktik meselesinde bile hala hala toplumsal uzlaşmaları üretememiş. Birbirinin kumuyla tersi siyasal ütopyaların, iddiaların ortalıkta olabildiği bir ülke burası. Bir de aynı zamanda küreselleşmeyi, demokratikleşmeyi, küresel yurttaş olmayı, küresel etkin devlet olmayı konuşan bir ülke burası. Dolayısıyla biz Fransa'dan ya da İngiltere'den ya da Avrupa'dan farklı olarak sanayi toplumun problemleriyle birlikte toplumun problemlerini aynı anda yaşıyoruz. Onun için onlar küresel göçler ya da küresel terörler ya da iklim değişikliğiler ya da yeni adaletsizlik meseleleri, yeni emek meseleleriyle uğraşırken yaşadıkları sarsıntı hani deprem bilimcilerinin söylersek 3 şiddetinde ise bizdekiler dokuz şiddetinde yaşanıyor. Çünkü biz aynı zamanda başka bir çağırda yaşamaya uğraşıyoruz hala. Ve üstelik bunun çok bir toplumsal uzlaşma ve ortak bir geleceğe inanç olmadan yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun rette bin tane problem bir arada yaşanıyor Türkiye'de. Ama bir yandan da sade hayattan gündelik hayattan bakarsanız, hayat böyle durduğu yerde durmuyor. Hiçbirimizin hayatı durmadığını. Yani hani siyasetin yeniden dönüşümü konuştuğumuza göre seçim bağlamak için söyleyeyim. Bu ülkede 1980 yılından bu tarafa bile. Yetişkin nüfusun yarısını göç etmiş. Modern tarih batı toplumunda böyle bir hareket yok. Dolayısıyla Türkler misafirperverdir, Türkler askerdir, tıplar şudur budur diye bildiğimiz bütün hikaye değiştiği gibi aynı zamanda örtüklenme modelimiz de değişiyor, iş yapma biçimimiz de değişiyor. Dolayısıyla geleneksel değişimle yeni değişimi aynı anda yaşıyoruz. Ve bunu demiş dediğim gibi gerilimler ve kavgalarla yaşıyoruz. Onun için ortak bir topluya da sahip olmadığımız için işte böyle camlardan baktığımız zaman hiçbir planı, programı, estetiği, kalitesi olmayan konutlar, caddeler, sokaklar, meydanlar, hayat ve siyaset ve hukuk yaşıyoruz. Temel meselemiz de bu. 1969 seçimlerinden, genel seçimlerinden ben 69 alıyorum. Siz istiyorsanız başka bir tarih ayın hani Ay'a gittiği tarihi bilgi toplumuna geçişin kırılma anı diye varsayarsak nasıl dönemlenmiştirilecekse. 69 seçimlerinden 12 Eylül darbesine kadar geçen 11 yılda bu ülkedeki siyasal iktidarların ortalama ömrü 10,5 ay. 10,5 ay. 83'ten darbe sonrası, 83'ten 2002'ye kadar gelen siyasal iktidarlarının ortalama ömrü de bir yıl ay. Yani o ortalama birazcık yükselten şey altı yıllık anahtarı. Bir yıl ay. Yani dünyanın çağ değiştirdiği bir aralığı bu ülke siyasi ütoprası olmadan ve siyaseten yönetilmeden geçiriyor. Üstün üstüklükte kalkınma meselesinin sadece geleneksel sağ partiler sahip çıktı. Sol partiler modernleşme tarafına sahip çıktı. İkisine birden sahip çıkan bir siyasi ideal ya da ütopya ya da parti. Ve bütün hem hengameye rağmen bu ülke kendince, bu ülkenin insanı kendince bir hayat olmuş ve göç etmiş. Ve bugün Türkiye'de adı köy olan yerlerde yaşayan insanlar sadece yüzde yedi. Bu ülkenin bu savağ itibaren yetişkin nüfusunun yüzde 50'si on bin metropolde yaşıyor. Oysa 80 öncesi kavramlarla, 80 öncesi, 60 öncesi kavramlarla, örneğin köy enstitülleri, nostalisiyle falan bu ülkede siyaset kalktığımız zaman oyunun dışında kalıyorsunuz. Ve siyaset, bütün kurumlarıyla, bütün partilerle, bütün bir değişimi okumadan ve değişimin dışında durarak kendi geleneksel çatışmacı siyasi kültürüyle yaşamaya devam etmiş. Ben hep örnek veriyorum, Aya onun indiği gün Türkiye'den çok satan iki gazeteden birinin ön sayfası var. Keşke bunu gösterebilseydim size. Ön sayfadaki 12 tane haber Yeni Çağ Teknoloji bilgisayar Aya Gitmekleri'nin Bir tane yerli haber var o üst köşede Demirel 2.4 üst üste Tırnak içinde yetişip kakışmakla zengin olamayız. Dört kelime. Ama bu dört kelime de iki unsur var. Siyasete kakışmak, görmek, ve de hedefim <gülüyor> zengin olmak gördüm ve bugün da geldiğimizde de geldiğimiz her ayni. Zaman zaman gelen de aktörler değişiyor olsa da, halbuki siyaset dediğim şey müsakir etme, uzlaşmalar üretme, yeni tiplikler kurmak veya birbirimizin ihtiyaç katar problemini anlam ünleme. Halbuki bizde siyaset kültürü kavga ve ele geçirme, talan, fetih üzerine çalıştığı için tabii siyasetçileri fetih ve talanı devletin ya mekanizmaların gücü vesaire. Dolayısıyla da böyle bir yerden gittiği için de kendiliğinden gelişen bir bir hayat var. Ve bunun siyasi karşılığı 1983'ten 2002 seçimlerine kadar her seçimde birinci partiyi değiştirmiş bu topu. Her seçimin birinci partisi farklı. Hepsine bir şans vermiş. Ve sonunda gelmiş 28 Şubat Marmara depremi, 2000 ve 2001 kriz. Bana öyle geliyor ki bu 4 yılda toplum öyle bir travma yaşamış ki o bizim ezberimizde olan Türkler devleti kerim devlet sayar. Algısı kırılmış. Artık Türk insanının gözünde devlet böyle kutsal, korunması gereken, hayatın her şeyi yöneten, denetleyen devlet değil. Onun için hukukun üstünlüğüne inanç, iyileşeceğine aksine kötüleşiyor. Çünkü Türkiye insanı devleti ve hukuku hayatı düzenleyen mekanizmalar olarak görmüyor artık. Hayatı ve bilini denetleyen mekanizmalar olarak görüyor. Dolayısıyla da bunu şavullamak, kenarından geçmek, uymadan iş yapabilmeyi bir fırsat alanı olarak görüyor kendini. Bu dört yıl devletle Türkiye insanının ilişkisinin koptuğu, zihin dünyasında güven ilişkisinin koptuğu bir zaman ayırıldı. Ben halbuki seçim tarihine baktığımda, burada arkalarda görüyorum benden bu konuda daha uzmanları var. Da, Erol Turuncu Üstadımızdur ama Türkiye seçim tarihine baktığımda çok partili dönemde 1950'de bir kırılma var. 61'de kırılma var, 73'de kırılma var, 83 ve 2002. Nedir o kırılmalar? 50'de bakıyorsun Cumhuriyeti partiye karşı Demokrat Parti'ye oy vermişler ve iktidar değişti. 61'de ve ardından 65'te darbe yapmışsınız. Başbakanına asmışsınız. Bir sene sonra onun devamı olan partiye yeniden oy vermişler. Hem de o düzen ve hala bir Birlik Komitesi hakimken hayatta. 73'te 12 mart olmuş. Bütün dünyada soğuk savaşın ürettiği doların, şunların bunların ciri taktığı, Amerika'nın, NATO'nun solu ezmeye çalıştığı bir dönemde ekmeksiz su kullananını, toprak işleyenini diyen Ecevit'e oy vermişler. 73 ve 77'e bilinmiş pardon. 83'te gelmiş darbe yapmışsınız, binlerce insanı <gülüyor> işkencelerden geçirmişsiniz, astığınız var 17 yaşında olanları dahil ve o generallerin partisine bir özel e oy vermişler. Yani bu toprakların insanları belki hak diye sokaklara dökülmeyi bilmiyor olabilirler. Yani var ya bizim hak bayıkta böyle bir kanaat. Ki doğru, çünkü bu toprakların insanlarının toplumsal belleğinde, zihinlerinde kazanan şey, hak mücadelesi için yola çıkarsanız, kıyılırsanız. Bir yıllık tarihleri boyunca böyle olmuş. Şaki diye, eşkiya diye, diye, bölücü diye, mürteci diye, terörist diye, o diye bu diye kıyılmış. Sizler dahil bu toprakların insanları işe giren kızına ertesi gün akşam da sendikaya da evladım diyor musunuz? Örgüt dediğim zaman burada şimdi siz ne anlıyorsunuz? İngiltere'de yapıyor yapıyorsaydım ve organizasyon deseydim ve organizasyon deseydim ne anlayacaklardı? Bu topraklı insanların toplumsal belirliğinde biriktirdiği bir şey var. Halbuki örgütlenmeyi bilmiyorlar değil. Şu anda bile 110 bin, 120 bin eylekli dernet var bu topraklarda. Bunun 105 bin dayanışma temelli örgütlenme. Hak temelli örgütlenme sadece 10 bin tane. Vakı tipi örgütlenme bizim icadımız. Bahiyelik, imece, yani bu toprakların insanlar örgütlenmeyi bilmiyor değil. Hak temelli eylemlilikten kaçınıyor birleşiklik içinde. Çünkü kırılır diyor. Ama çok farklı hayattan ve seçim fırsatını kullanma imkanı yakaladığı andan itibaren de her seferinde yüce karşı dur demiş ve mazumdan yana ya da mazumdan yana oy vermiş. Öyleyse bütün bu sağ sol diye okumakla mümkün. Bir yandan. Ama bir yandan da benim okumayı tercih ettiğim gibi gücüğe karşı, devlete karşı değişimden yana olmak, olmamak, diye de oturmak mümkün. Ve 2002 böyle bir şeyin ürünü. Ama bugün geldiğimiz noktada, tabii ki bu yaşadığımız hikayenin, özgün hikayenin darınan bir parçası da, Parti'nin 15 yıldır yaptıkları, son bir yıldır yaptıkları ya da son bir hafta, hatta sadece bir günde yaptıkları bile denebilir, evet ama, Mehmet Altın da altına işaret ettiği gibi, hikayenin gerisinde çok daha büyük bir, hem tarihsel tarafı var meselenin hem toplumsal kültürel tarafı da var. O yüzden eğer yeni bir siyaset üretemezsek ve barul olan siyasi kültürden konuşmaya tartışmaya ve siyaset yapmaya devam edersek bu gerilimde süredecek. Çünkü toplum bir bölümden baktığınız zaman bugün bizim her türlü araştırmamızda gözlediğimiz hepimizin her gün araştırmaya gerek olmadan gözlediği üç parçalı Türkiye konuşuyoruz. Bir ekonomik olarak bakarsanız işte o referandum haritasını, 16 Nisan haritasını ya da bir kısım seçim haritalarını gözümüzün önüne getirin. Ekonomik bakımdan İskender'den İstanbul'a doğru metropolleşmiş, kendi ekonomik aktörleri ve ekonomik dinamikleri yeterince gelişmiş diyebileceğimiz. Nispeten küreselleşmiş, devlet olmadan da var olabilecek kendi bölgesel dinamikleri, ekonomik aktörleri yetişmiş olan bir coğrafya. Ortada hala, yani ortada derken İskender'de İstanbul'a çizdiğiniz, hattın Ankara dışında kalan ve Karadeniz'e kadar giden bir orta coğrafya düşünün. Hala ekonomik olarak devletin hizmetleri olmadan istihdam ya da başka imkanlara ulaşamayacak olan, kendi ekonomik faktörleri gelişmemiş. Bir de Güneydoğu var, tüm ülkenin ekonomik bakımından en geri kalmış yöresi. Siyasal bakımdan, bu uç coğrafyanın siyasal davranışı da farklı. Yani ben size birkaç tane sayı söyleyeyim. Bu sözü ettiğim, bir değişmiş dediğim ekonomik coğrafyada işte bütün Türkiye'de yüzde 25 diyebildiğimiz CHP, yüzde 95. Bütün Türkiye'de yüzde 50 diyebildiğimiz Ak Parti de yüzde 40. Yine de dikkatinizi çekerim. Yani CHP orada da önde, öyle önde değil yani. Orta dediğimiz coğrafyada yüzde 50-55, güneyde oldu da yüzde 25. Bir yandan da bu coğrafyanın bir toplu ya da bu uça bölünmüşlüğün bir toplumsal ve kültürel boyutu da var. Erabdeye bürmüş olduğum tabliz ki istatistik olarak da bizim web sitemizde bu birçok raporumuz da var. İstatistik olarak bile de çizilebilir, gözden analiz edilebilir fotoğraf. Türkiye toplumuna baktığımız zaman iki eksende yerleştiğini görüyorsunuz. Bir tanesi sosyokurul gelişmişlik diyebilirsiniz veya eğitim seviyesi diyebilirsiniz ve hatta din seviyesi de diyebilirsiniz yani eğitimi yüksek, geliri yüksek, daha kentleşmiş gündelik yaşam pratikleri daha kentli ya da batılı ne diyecekseniz ya da modern hangi kavramdan düşünüyorsanız olan kümelerden daha geriye doğru dindarlık seviyesi daha yoğun veya eğitim seviyesi daha düşük, eğitim seviyesi daha düşük, söz gelişmişliği daha düşük vesaire kümelere doğru biriksel bunun iki siyasi ucu, siyaset konuştuğumuza göre iki en ekstrem ucu ben laikçilik, dinçilik diyorum. İçilik etkilerini de karakteriz etmek için bilerek kullanıyorum. Siyasi şey olarak, olarak söylemiyorum. Ama bir yaka eksen de var. Çünkü kürt eksen. Hangi sistemi analizi yaparsanız yapın. Hangi araştırma yaparsanız yapın. Seçim tarihimizde de hangi seçimlerin sayısal sonuçlarını ilil analiz ederseniz edin. Mehmet Hoca çok iyi biliyor. Bilgi Üniversitesi'nden Hasan Kazan hocaların yaptığı bir çalışmada hangi aranızı yaparsanız yapın Türk Kürtelisinde görüyorsunuz. Bugün sadece Türkiye'de yaşanan bütün bu karmaşadan dolayı bu dinci ve Türkçü diyebileceğimiz köşe sadece siyaseten değil. Sadece AK Parti ile MHP ittifak yaptığı için değil. Ama kültürel ve toplumsal dokuları da benzer olduğu buna rağmen farklı siyasi pozisyonları vardı. Giderek son 3 yıldır. Ben bu grafiklerini de yayınlamıştım T24.com.tr'deki yazılarında, giderek bütünleşmiş durumda. Dolayısıyla toplumsal ve kültürel olarak da üç parçalı bir Türkiye var karşımızda. Bir tanesi dinciliğe ve Türkçülüğe daha yakın diyebileceğimiz ama sosyolojik olarak daha mutlulayın kesimleri ne olduğu yüzde yirmi bir büyüklüğü olan Türkiye. Daha derdimi kolay anlatabilmek için söylüyorum. Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy'den ibaret bir yüzde yirmi Türkiye bir de Hakkari ve Diyarbakır'dan oluşan Eğer siyaset bu kimlikler üzerinden veya bu tutuklaşmalar üzerinde veya bu köşelenmeler üzerinden yürüyecekse sayılar o zaman hem dünyanın krizini dikkate alarak hem bölgenin hem insanların krizini dikkate alarak hem de bizim kendimize özgün problemlerimizi dikkate alarak yapmamız gereken şey ve yapabileceğimiz şey Yeni bir ıtafya üretmek ve bu ülkenin bütün farklılarının ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan, bütün farklılıkların onur duyarak ve gönüllü olarak ben bu ülkenin yurttaşıyım diyebileceği yeni bir nizamın peşine düşmektir. Eğer birilerine geçitler diklermedik, birilerini savunduk, savunmadık, diğerimizi muhafaza ettik, etmedik diye bu tartışmaları sürdürecekse buradan çıkışıyor. Sayıları da hangi tutup başta oranına bakarsan da bakar. Halbuki Türkiye insanının bütün beklentisi böyle bir yeni toplam. Size birkaç tane çok somut örneği söyleyeyim. Toplumun çoğunluğundan farklı davranmak düşünmek ayıp suç mu günah mı diye sormuşuz hani böyle bir hakim siyasette darlayanması da var ya. Normaldir demiş yüzde 90 insan. Şu günlerde savaşa karşı çıkmak vatan hainliği midir diye sormuşuz. Normaldir demiş yüzde 55 insan. Hayal ettiğiniz Türkiye nasıl bir Türkiye'dir diye sormuşuz. Hangi sıfatlarla tanımlarsınız demişiz. Yüzde 72 insan adalet demiş. Sonra yüzde 40, sonra yüzde 39 refah. Tırt Akparto oyveren, CHP oyveren, üniversite mezunu, ilkokul mezunu, kadın erkek, hiç fark etmiyor. %69 ila 73 arasında insan yarınki ki Türkiye'yi tanımlamak için adalet demiyor. Ve yine bir başka seçenek oluyor. Türkiye nasıl bir yere benzesen mutlu olursunuz diye. Bir, herhangi bir seçenek yok, isimiz de yok, bilmiyorum. %60 insan bir Avrupa ülkesi söylemiş, %2 Mısır, İran, Arapistan gibi diyenler, %27 insan da biz benzeriz yani ne başkasına benzemek demiş ama %60 insan biz. Evet. Dolayısıyla bugün Türkiye'deki bütün bu kutuplaşmalara rağmen, bütün bu ayrışmalara rağmen Türkiye insanı hala bir arada yaşam peşinde, hala hanesinin birliği, düzenliği, huzuru peşinde. Dolayısıyla o ihtiyaçma taleplerden üreyen yeni bir suyasi üretilebilirse de müthiş bir uçuklaşmalardan veya bunu inyan çıkma şansı var. Şunu anlamamız lazım. Türkiye insanının beklentileri, yarın sabah dahi beklentileri ekonomik. Her yerde anlatıyorum bir de burada da söylememe izin verin. 22 milyon hale var Türkiye'de. Geçen ay geliri giderinden fazla olmuş. Yalnızca %18 bir lira veya bin lira. Ama gelirin giderinden fazla olan yalnızca yüzde on sekiz. Yüzde altmış hane gelirine göre bir hayat kurmuş. Yani sıfır veya bir diyorum ben. Çünkü maaşı yoksa yolda gelir yoksa hayatı sıfır adam. Ama gelirine neyse yedi gün makam yiyor olabilir. Beş gün makam yiyor olabilir ama gelirine göre yetişiyor. Ve yüzde yirmi üç hanede, dört buçuk milyon hanede, yani kabaca on sekiz milyon insanın evine giren gelin giderinden eksik. Mart 2018 itibarıyla. itibariyle Şimdi böyle bir ülkede sadece kimlikten siyaset dövettiğimiz zaman, sadece benim kimliğimin iyi doğru güçlerini birbirimize dayadığımız zaman, ama lehçiler üzerinden ama dinciler üzerinden, ama Türkçüler üzerinden ama Türkçüler üzerinden, ortak hayatın kurallarını değil de birbirimize birbirimizin hayat değerlerini dayatmaya kalkıştığımız zaman çıkamadığımız, 200 yıldır da hiçbir sorunu çözemediğimizi 50 kere denemişiz ben çocuğu anlattı. Defalarca da denemeye devam ediyoruz. Onun için biz yeni bir bir arada yaşandı toprası üretmeden ve bunun siyasetini ve bunun örgütlenme modelini, bunun kadrolarını üretmeden sadece kim kime karşı kim kimden yana korkularımıza teslim olarak düşünmeye ve siyaset arayışına devam ettiğimiz sürece şunu kabul etmeliyiz ki biraz önce %25 diye söylediğimde oydu. Aslında eğer oyun buradan oynanacaksa oyunun kurallarını değiştirmedikçe oyunun ana parametrelerini değiştirmeyi hedeflemedikçe, yani diğerlerinin de, yani cindarların da, yani Kürtlerin de, yani farklı olanların da cinsel tercihi veya cinsel dönemimi veya cinsiyeti veya etnik ünliği inancı, onların da ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan yeni bir Ütopya'ya sahip çıkmadıkça ve böyle bir zihni dönüşme çoğuluculuğa bizim akbarlım razı olmadıkça, Türkiye'nin bir yere gitme ihtimali yok. Çünkü bizim akvaryum yüzde olabilir ama ülkenin de entelektüel sermayesi. Onun için sokaktaki bütün kalitesizlikte yaşadığımız bütün bu problemlerde yalnız iktidarın değil bizlerin de payı olduğunu kabul etmemiz lazım. Haydi. Hep beraber yarın için yeni bir hayalin peşine düşmezse bu tablo içinde bu kalitesiz hayata korkulara teslim olmuş evlerimize sığırmış korkarak yaşamaya devam ediyoruz. Onun için gerçekten bizlerin, en baştaki cümlelerinden yeni bir bilgi ve bilim üretmeye ihtiyacımız var. Şu an ekotodan atmama izin verin. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar bütün bu Almanya'dan falan gelen bilim adamlarında toplamışlar bir kandıysa işte o atom olmasını yapmanın peşindeler. Başlarında da generaller geliyorlar, gidiyorlar, generaller bakıyorlar ki, Bilim adamları kağıt, kalem kara tahta çalışmaya devam ediyorlar ama bir tane bile deneme yok laboratuarda bir şeyleri yapılıyor bir iki sonda generel bir duyuru çıktı kardeşim savaşı kaybetmek üzereyiz. ne oluyor hani nerede bombalması demişler ki bugünkü bilgi yapılabilir tüm bombalar silahlar elimizde ve yetmiyor savaşı kazanmamız onun için yeni bomba için önce o bombanın yeni bilgisini bilimini üretmemiz lazım. Biz de 2018 yılında Türkiye insanının ihtiyacı, talepleri nedir, farklılıkları nedir, beramı nedir, umudu nedir diye düşünmeden, anlamaya çabalamadan korkularımızdan beslenen bir siyaset kültürü ile buradan çıkamayız. Çünkü dilerim iktidarını koltukma kapasitesi tahtır. Elinde ohal etkileri var, KYK'lar var, polis var, jandarma var, parlamento var, var. Onun için ancak bu oyun umut siyasetiyle ile muzulur. Siyaseti yeni mimarısı da ancak olursa değişebilir. Teşekkür ederim. Sayın Ağır Güler ve ufuk ilgi çekici konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi yaklaşık yarım saatlik bir süremiz var. Sizlerden Kısa soru ve durumları alarak konuşmacılarımıza ek sürelerini verebiliriz. Öyle tabii çünkü bir beşer dakika daha seferinde hiçbir şey yetenebilir. Ama sizin sorularınızla e, önemli bulutları eklemek istedikleri noktaları da bize aktarır konuşmacılarımız. Şunu rica ediyorum... Söz isteyenler daha önce iki gündür, gündür burada bulunan e, sayın dinleyenler biliyorlar. Bunlar kayıt diyor. Kayıt için ben aralarında ayaklarını söylesinler. Soruyu hangi konuşmanın izahını ettiklerini belirtirlerse e, bir yarım saati böyle kullanır. Mümkün. Şimdi en arkada bir kapova gözlüklü bir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmim Sektary Altar. Ben sorumu e, Sayın Vekil Ağarlar'a istiyorum. Ya siyasal İslam'ın sonu ya da siyasal İslam'ın krizi gibi çeşitli e, gazetecilerin, yazarların e, davamlı suretle çeşitli mecralarda açıklamaları, konuşmaları, yazıları vesaire oluyor. Bununla ilgili ne dersiniz? Konuyu biraz nasıl açıklayabileceksiniz? Çerçevesini nasıl çizersiniz? Siyasal İslam hakikaten Türkiye'de bitmiş midir? Çünkü Mehmet Hoca son 100 yıl Cumhuriyet tarihini anlatırken ee, devamlı e, iki tane kritik nokta olarak hep İslam ve Kürt meselesi söyledikten kutuptan bahsetti. Sanki bu, bu kutup mu bitiyor? Yani bu bir kutup yok mu oluyor? Ya bunu böyle mi düşünmek lazım? Bu ee, konudaki düşünceleriz. Ben herkese teşekkür ederim. Teşekkürler. Önce soruları alacağız sonra Eee konuşucu Şimdi Kaya Ardıç arkadaşımızı önce o kaldırdı. Çok yani. Ben yani, her üç konuşmacıya da çok teşekkür ederim. Çok çok. Tek yap Benim sorum e, son derece akıcı, parlak ve cesur tırnak içinde cesur sorumu soru yaparak Sayın Hocam Mehmet Alkara olacak. Çünkü sunumunda bize 1880 seneyi ittifakla başlayan ve günümüze kadar gelen siyasal süreci konunun başlığına sadık alarak Tanzimat'tan yeni Türkiye'ye siyasetin dönüşen imaresini çok güzel anlattı. Niye cesur dedim atı sunumuna? Hakkıcı ve parlak olduğunu tartışacak tarafı şey yok. Çünkü bu kadar bir satışın arasında sunumunu sadece iki yerinde ekonomikleri vardı. Bir e, Tanzimat'tan söz ederken sanayi devrimi dedi. Bir de e, 28 Şubat'tan söz ederken yeşil sermayeden bahsetti. Şimdi bütün bu dinamiklerin devlet toplumu ilişkilerinin bozulmasının işte o ünlü tanımladığı üç denklemin, üç e, değişkeni olan denklemin e, kural koyma güvenliği sağlama ve adalet sağlama ettiğini bozulmasıyla hesabetti. Ve benim oğlum bina okur, döner döner bina okur diyerek hep 19. yüzyılın başından beri aynı sorunları tartışılırız. Az önce soru soran arkadaşımın da vurguladığı gibi getirip de temel sorunun Kürt sorunu ve siyasi İslam sorunu olduğunu söyledi. Ki bütün bu dinamiklerin altında yatan üretim ilişkileri, üretim biçimi, ekonomik dinamikler etkinlik hiç acaba bu devrim sürecini acaba doğru algılayıp dolayısıyla da Türk chüsmünü toplumsal konsensüse dayanmayan anayasa yapmak yönünde teşvik ediyor mu? miyiz? Kendisi bizi bu konuda bir parça aydınluttursa çok sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi abedersiniz. Ben bir Soru sormak isteyenleri görebilir miyim lütfen? Ellerin kaç kişi var salonda? Şu anda dört görüyorum, yanlış görmüyorsam. Beş görüyorum, pardon. İzin verirseniz üzülerek söylüyorum, bu beş dinleyiciyle sınırlıyorum. Çünkü zaman çok hızlı geçti. Bir de yanıtları var bunun. Ee, önce buyurun, siz buyurun. İkir ve Cihane İslam'a farklı açılarından sorulamadığı için... Ben 1982 mezunluyum. Sizin öğrenci nezlemi siyaset ücretiminde. Herkisine farklı açılarından sorular yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Yavuz ve Mehmet ve Oğuz Bocak'a... Adınızı da adını, zide, kayıt için alalım. Peki. Kadri Kanta, şimdi giriştiğim 82 mezunluyum. Tamam. Siyaset bilimi işletme okudum. Her iki konuşmacıya için çok teşekkür ediyorum. Yavuz Mehmet ve Uğur Hocaların konuşmalarıyla ben kendimi 35 yıl sonra siyaset kursundan ders dinlerken hissettim. Onlara ayrı bir özellikle teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Kayah Hocamız e, ön olarak bir bulundu. Yani bu 40 kere mücadele etmenin. Toplumun uygun bir dönüşüm programı yerine sürekli kanunla değiştirmenin oluşturduğu bir kargaşa mı vardır diye böyle kafamda bir soru oluştur. Çünkü sizlerin yanında benim ağırcığım yine açıktır. Ayrıca şöyle bir düşündüğümde Küba'dan başka devrimle oturan bir sistemin olmadığını da düşünüyorum. Oğuz Hocam'ın bu konuyu açıklamasını içeriyorum. Teşekkür ediyorum, saygı almasınıza. Teşekkürler. Şöyle, 1974 mezunuyum. <gülüyor> Benim eee sorun eee olacak. Eee son derece bir ve geniş bir e, zaman aralığını değerlendirdiler ve bu onun e, bir çıkar eee içerisinde bu süreçte e, özellikle tarım modernleşme döneminde bir tarımda modernleşme köy meselesini çözümü için başlatılan köy enstitüsü girişimi ve bir toprak reformu e, girişiminden e, söz edilmedi. İyideki e, CHP'nin e, çok partili döneme geçişte dörtlü tatbile de konu olan süreçte Büyük Toprak Dağları, Emin Sazak, işte Aslan Menderes ve sanıyorum ya adını zaten vardı. Bunların verdikleri tepkiler bildiğiniz gibi Künyençlerinin habatlama süreci başlamıştı. Oysa bu hareket Türkiye'de eğitim meseleleri çözümler çok ciddi bir rol oynadı. Dolayısıyla. Türkiye'nin iktisadi değişim tarihinden söz yani köy yapısını, köy eğitimini oldukça dönümlerine etkileyen bir hareketten söz edilebilir Yine sanki bir ağrıdığında e, köy askerlerinin nostal demek suretiyle birazcık sarkastik ve alaycı bir ifade gibi gördüm. Evet. Yanlış mı anladım? Yanlış evet teşekkürler. Şimdi arkada iki, evet. Biri, siz. Olur, o. Siz buyurun. Sonra da size verin. Tamam. Efendim, ben Ahmet Köşkünaydın. Sorularımı kim üstüne alınırsa ona yöneltiyorum. Bir tanesi Wikipedia diye bir başvuru kaynağı var üniversite kitaplarının birçoğunda en azından benim okuduğum kitaplarda başvuru kaynağı olarak Wikipedia'ya başvurum şu siteye diye e, duyurular var ama bu bilgi kaynaklarına ulaşmak mahkeme kararıyla yasak biliyorsunuz. 1. E, bu konuda bir yorum istiyorum. İkincisi ise 200 yıldır tartıştığımız anayasa adalet hukuk, hak Tartışmalarına bizim toplumumuz kaç yüzyıl daha devam edecek. bu, konu, bu konuda bir öngörünüz var mı? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet. Or. Kanlar. Tamam. Evet. Merhabalar, Beymodun Celene Kimce, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sözdiliği Sınıfı öğrencisiyim. Öncelikle konuşmalarınızın altyapı eğitim çok teşekkür ediyorum. Benim sorum biraz daha e, genel olacak, Surhan Gülislam'a yönetmek istiyorum. Ee, özellikle 2000'li yıllardan bu zamana kadar AK Parti'nin e, bir yolu çıkış düşüncesi vardı. Ve bu zamanla e, dışarıdaki politika, içerideki politika ile beraber bir dönüşüm sürecine girdi. E, bu açıdan 2000'li yıllardan günümüze AKP iktidarının e, dini konudaki özellikle halka değil, tutum ve davranışlar yaptığı politikalar konusunda 2000 yıllardan günümüze kadar bu AKP siyasetini din konusundaki tutum ve davranışlarında nasıl yorumluyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi o kadar zamanım yeniden koyuyorum. Siz de anlayışla karşılaştınız. Benim e, ilk sorum o proje. o hocam e, siz toprak reformunun yapılmamasının e, üst yapıdaki e, devrim ya da e, ileri atılımların eee yerleşememesinin nedeni olarak gör, görüyorsunuz. Bu konuyu e, daha netleştirmeyi rica ediyorum. Bekir ee, Bey e, sizin e, hakikaten e, Mehmet Ağlan'ın konuşmasının e, devamı ve e, daha e, belki e, Gültele edilmesi bakımdan. çok toparlayıcı bunu tebrik ediyorum. E, siz Ütopya'dan bahsediyorsunuz. Yeni Ütopya'ya katılıyorum. Getirdiğiniz kavramlara katılıyorum. Bunun hayata geçirilmesi için bir Ütopya bir çok kötü müddet. Hayata geçmesi için söylediğiniz şeylere de katılıyorum. Araçlık olarak e, siyaset dünya'nın fakat bunları yapacak adamlar şimdiye kadar yapamışsa Nereden dersler çıkarabilir? Ben burada arkadaşımızın çıkışı hangi bağlamda bilmiyorum ama ben köy sürü pratiğiyle ve köy sürü Mesela de Fakir Turkoğlu'nun eğitim konusunda e, yaptığı, e, ortaya çıkarttığı şeylerden, kitaplardan, yenilerden çok faydalandı bir öğretmen olarak. Çok geride kaldığımızı düşündük. E, mesela en son kitabı Kimseli Kimsesiz'de, kimsesizliği, e, yani e, o e, ahirelisi olmayan çocukların <gülüyor> ağırlığı, bunlardaki çocuklarla diğerler arasındaki fark o kadar ince ama o kadar sağlam çözmüşler ki uygulamada çünkü çok çalışmışlar. Bu pratikleri atlamadan başaramayız diye düşünüyorum. Yani başarılı olan uygulamalara bakmadan biz o utopayı hayata getiremeyiz diye düşünüyorum. Teşekkür Peki ben de teşekkür ederim. Şimdi bakalım. Ben de adıma mucizelere çok inanmam ama hepimiz böyle bir genelleşmiş ya üç konuşmacı açısından yaratacakları mucizeye tanık olacağız. Çünkü 15 dakikamız var, beşer dakikaları var ve sorularınıza bu 5'er dakika içinde e, yanıt verecekler. Yine izin verirseniz aynı sırayla devam edelim. Bir de pardon Beşer dakikamız da yok. Müfit Alkan da çok olarak ben de var biliyor, <gülüyor> da yok. Buyurun. 5 dakikada geçer misin? 5 dakikada. <gülüyor> <gülüyor> Böylece Müfit Alkan arkadaşımız için de 5 dakika olduk. Buyuruz. Teşekkür ederim efendim sorular için çok teşekkür ediyorum ee, yani demekki e, arkadaşlarımız. Mehmet Hoca dahil ilgi uyanırabilmişiz. Daha çok sorun bir soru hakkı var vardı aslında. Ee, Şirket. Evet, Cengiz'e bir ses olacakmış. Şimdi, e, yani somut sorularla, şey, köy esküllerinden ben bahsetmedim ama o süreç içinde bahsetmeyebilirim. E, zamanım kalmadı ama Gülçin e, Hoca da diyebilirim. Çok önemli bir model. Yani o dönem için çok ilerik hala Dünya çakında e, uygulama imkanı bulan bazı gelişmiş ülkelerde. Tabii şimdi ama Vekül Bey'in dediği de doğru. Şimdi hemen Türkiye'de Dekay Köyesi üzerinden bir şey yapılabilir. E, e, yani çok anaklonik olarak olur. Köyler boşaltır Türkiye'nin zaten. Şimdi e, ama e, tabii köylermiş. Dekay Köyüşün Hocamız sorusunda yani toprak reformu yapılması acaba üst yapıdaki reformları sizlere mesin dediğini mi? Hayır. Ben şunu demek istedim. Ya da onu istapsak diye İttifaklı yeni bir cephe açacak gücü yoktu ki bu öbür cephelerden daha e, ciddi bir cepheli çünkü sınır ittifakı içinde olduğu kesime karşı açması gerekiyor. Yani e, 1930'larda da ceph saflarına müneccerlerine bakın e, yani çok sayıda şey var yani bu toprak e, ağası vesaire var. Bakın 1937'de e, 1924 Anayasası'nı söylemiştim zaten çok güçlü bir şekilde. E, şeye girdi. Yani toprak reformu yapılmaması yönünde hüküm. Neredeyse var. 37'de toprak reformunun ıı, tabulaştırma ve ses kolaylaştırma adımları atılırken, müthiş tartışma çıkıyor. Işte. Ama nasılsa şimdi gündemimize değil de daha yumuşak diyeceğim. Bakın, peşteki şeye bakın. Ben bütün tutanakları okudum. Iı, şey, Çiftçi topraklarına bakan bir şeyden. İnanılmazdır. Yani bu tabii doğar avcı oldu. İlte zanlardan biri de. Evin Sazak vs. şeyleri. Ben orada soruyor, şey bakan. Yani biz burada senin dediğinler toprak diyor, oksuz bir dönüm toprak vereyim diyor, yapmazsınız bunu. Ya şunu kağıtla alsak ne olur o zaman olmaz. Ben ben de Emir Emir Sazak olamam o zaman diyor. Bak neyse. Şimdi e, e, ceren ikinci sorusu hakikaten çok kocaman bir şey. Yani, AKP konusu ki siyaset nasıl yorumlarsınız. Yeni bir panel yapmamız gerekiyor <gülüyor> Ama belki şöyle bir soru sormak. Yani AKP otoriter bir rejim için mi dini kullanıyor? Yoksa e, dinci bir rejim insan inşası için mi otoriterizmi kullanıyor? Ben ikincisinden yapayım. yani burada e, din bir sadece istismar konusu olarak kullanılan yani, yani kendi kendiliğinden amaç olarak ben otoriter olmak istiyorum diye bir otoriterlik değil. Yani bu belli hedefi olan bir rejim o rejime ulaşmak için de ihtiyacı var otoriterizme. Başka türlü yapamaz çünkü. E, yani yani tabii bir uşak büküde ikna süreçleri vesaire bunları da kullanıyor. Bu ayı. Yani ve şimdi tabi efendiye de biliyorsunuz o an bundan sonra artık e, yapraklı da buna bize kurumada getirmiş bazıları. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu, bu yani Küba'de meselesi şimdi ona da giremeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de başka bir şey de söyleyeyim. Şu an Bekir Bey'e katılarak yani Türkiye'de e, bir devrimci dönüşüm e, diyeceğim ben buna. Olmaksızın tipleri yeniden peşin takacak yeni bir şey yaratamazsınız. Yeni bir e, düzen yaratamazsınız. Yeni bir hedef e, koyamazsınız. Yani yeni bir topköy üretmek lazım. Bu topköy bugün muhalefet partisi bakan hiçbir üretecek kapasitesi yoktur. Ben içinden bir e, dinlenmiş olarak biz hiçbir üretecek kapasitesi yoktur, dikiliyorum. Ee, yani nasıl bir Ütopya? Bir kere İktidar Partisi çok zayıf birçok bakımda. Bazı bakımlardan çok zayıf. Yani sınıfsal kimliği itibariyle çok zayıf bir parti. Emekçilerden oy ama sermayenin partisi ve üstelik sadece dolaylı değil, doğrudan doğruya da kendi bütün şeylere bakın, zenginleşme süreçlerine bakın. Yani bir numarasından bükmen beş numarasından. hepsi ayrıca sermayeler olmak üzere Müthiş bir zayıflıktır. Bunu kullanamayan, niye kullanamayan? aman biz e, büyük sermaye ters düşmeden, aman dünya hukusal, şey seyfo mu güçle ders düşmeden bir, e, AKP'den biz daha iyi yönetilmiş üzerinden bir şey yapalım. Yok böyle bir dünya ve bu kitleleri peşinize takmak, AKP'ye oy verenleri hakikaten peşinize takmak istiyorsanız AKP'nin e, ikinci sınıf bitinci e, şeyini yapamazsınız. Yani ben de yine e, işte mülteleyim, kitleleri hoş oradan gideyim. Böyle bir kullar yok e, muhalefetiniz. Dolayısıyla yeni bir, evet, yani emekçi sınıfların sözü olabiliyorsanız, bunu ikna edebiliyorsanız, edebiliyor e, vardır e, çıkışı. O çıkışı da e, umarım e, önümüzde görürüz. E, teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun, sizin de görüşmek üzere. Mümkünse de iki dakika tolerans. Sizce Cemil Tur'da iki dakika konuştuk. Adalet yürüşünde başlar sana yürümüş hakuku adalet demişti insanı. Var. Ee, hemen konuşmama geçiyorum. Şimdi Milli Nizam Partisi Milli Nizam Partisi 69, 60 adlı yılların sonunda şey oldu. Sistemin bir imalat hatasıdır. Ama temsil ettiği kitleler açısından bugün. E, Saadet Partisi'ne kadar uzanan, içinden AK Parti'yi de çıkaran bir hareket olarak baktığımızda demek bunun toplumsal bir temeli varmış söylenenlerin diye e, dikkat almak gerekir. Bilimsel çalışmalar da ancak ve ancak bunları anlamakla olur diye düşünüyorum. Ülkemizde ülkemizde halkla ailenin farkı sadece inceliksel bir fark değil. Benim ilk başta biraz da esprili olarak söylemeye çalıştığım şey istikamet farkı da var. Yani bizim okumuşlarımız ki çoğunlukla seküler e, eğitim aldım. Ben de seküler eğitim aldım, yani şey ben de o farkın üzerine kendimi koyuyorum. Ama bizlerle halkın arasında sadece bilgi açısından nicelik farkı değil. Onların olmak istediği başka bir şey var. Bizim olmak istediğimiz başka bir şey var. Bunun iyi analiz edilmesi ve burada bir fedakarlık düşüyorsa bence bu o okumuşlar tarafından üstlenilmesi gerekiyor. Bu sadece benim e, fikrim. Türkiye'de sağ-sol mu, sol-sağ mı? Ben rahmetliydiz, Küçük Ömer'e e, açtığı yolu bu konuda çok haklı ve e, şey bulurum. Türkiye'deki sol ve sağın şeyleri farklıdır. E, siyasi farklı. farklıdır. Belki ülkemizde aslında siyasetin iki şartı iki oldu yani bir dindar geleneksel kesim iki sekiyer kesim herkesin içinde de katmanlar yani e, nispeten sağa ve nispeten sola e, yönelebilen katmanlar olduğunu düşünür O yüzden Türkiye'de kendini solda zannedenlerin bazı oldukça sağcıdır ve aslında Sosyal partilere oy veren tabanın bir sosyal demokrat, Çiftlik ve sosyal demokrat partiye oy vermemesi, bütün kimlikler bünyesinde toplayan ve sosyal demokrat projeler içeren ki bugün CHP'ye tavsiyemiz budur, böyle bir partiye oy vermemesi için hiç mi, hiç bir neden yoktur. Solu den. Biraz ben soldan bahsedeyim. Ben solda iki şekilde görüyorum. Bir aydınlatmacılığa evirilmiş bir sol var. Aydınlanma, otoriterlik ve beni terbiye etmeye çalışan, bu ülkeyi, halkını terbiye etmeye çalışan bir sol. Bu solun ben hayatiyetini devam ettireceğini zannetmiyorum. Yani küçük bir fikir kulübü olarak hayatını devam edeceğim. burada açılan bir de özgürlükçü sol var bu çok sempatik geliyor. Ben bu, bu özgürlükçü sorumlu. Bu yerli kültürle bir şekilde yakın bir gelecekte buluşacağına inanıyorum. Ve gerek e, Marksist anlamda söylemiyorum ama paylaşım idareini yani bu dünyanın hepimizin olduğu, ne bileyim e, üretkenliğin fazla tüketmemenin aslında e, vahiy kültüründen gelen ee, ve bu toplumda içkin olarak yaşanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bu siyasetin yakın bir gelecekte Türkiye üzerinde, yani e, hem İslam kültürünü hem de e, sol siyasetleri bünyesinde taşıyan bir sentezin ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. E, bir sorusu vardı. AK Parti, evet AK Parti değerli arkadaşlar eee AK Parti iktidara gelmek ve iktidarın nimetlerinden, nimetlerinden faydalanabildiği kadar faydalanmayı kafaya koymuş, son derece rasyonel, yani seküler siyaset içerisinde son derece rasyonel bir itibaktır. Bugüne kadar pili gelmiş geçmiş partiler içinde en iyi kullanan partidir ve en kötü hedefler için en iyi kullanan Şimdi şimdi burada duygusal olmayalım. Burada duygusal duygusak olmayalım. Onlarınki bir siyasi başarıdır ki Türkiye herhalde böyle bir iktidarı görmedi bugüne kadar. Ama ben değerler içerisinde içinden baktığımda bir felakettir Türkiye'nin başına gelmiş bir felaket. Atfati ile mücadele etmenin yolları İslam dinine ve İslam kültürüne ve Müslümanlara cephe almaktan geçmiyor. Büyük bir ihtimalle, büyük bir ihtimalle üçte ikisi sağ partilere oy veren ve bir şekilde muhafazakârlık ve din geleneksel İslam'la bir şekilde yakın olan bir ülkede yaşıyoruz. AK Parti'yi aşan bir hareket AK Parti'yi aşan bir hareket onun kötü yönlerini elimine edecek ama AK Partinin iyi yönlerinde kapsayarak aşacaktır. Ancak böyle bir aşmadan bahsedebiliriz. Ben bunun yine aynı cenah içerisinden çıkacağını tahmin ediyorum. Ama bizlere, biz okumuşlara düşen bir şey var. Biz kendimizi ve kendi hayatımızı bu toplumun destekleriyle en azından ölçmek, tartmak, terazinin iki kefesine koymak ve kendi içimizde bir takım tartışmaları başlatmak durumundayız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cihangü Bey'e ben de çok teşekkür ederim. İki dakikasını kullanmadan beş dakika da. Bir de mutlaka vermiş olduk. Şimdi ben tam Cihan Bey'de deyim diyeyim arkadaşın söylediği siyasi İstanbul krizi meselesi de işte tam Cengir'in bağladığı yer. Yani değerler bakımından her şeyi alt üst eden AK Parti deneyimi. Yani bugün evet ben de siyasi İstanbul'un bir dehşet bir, bir krizde olduğunu sanırım ama gidiyor öldüğü değil ama bir dönüşün geçirmek zorunluluğuyla karşı karşıya olduğunu güçlenme ve devletlen ve iktidarla ilişkisi bakımından geleneksel her yerde olduğu gibi ülkede de yaşanma çok daha hoyratçalı gücü mali kaynaklar dahil her türlü imkanı son derece hoyratça kullandığı gibi bir problemleri birilerine karşı karşıya olduklarını sanıyorum ki o cenahta zaten kendi içinde bu tartışmayı yapıyor. Şimdi diyor, ben dıştan gazet okumuyorum ama ben sadece toplum üzerinden şunu söyleyebilirim toplumda tam o Cengir'in değindiği yani örneğin günah meselesi, yani günah korkusunun bazı şeylere yetmediğini, hukukun nasıl ihtiyaç olduğunu anladığı konusunda hiç tereddütümüz olmasın. Yani Allah biliyor deneyman sahibi, işte günah korkusuyla şunu yapmaz, bunu yapmaz denilenler konusunda toplumun yeterince deneyimi var. Son 15 yıldır da ya da son bir yıldır yeterince deneyim gerektirdi. De. Onun için siyasi sistem hem tabanın baskısıyla hem de yeniden kendi kentelikten ahlakı gereği böyle bir dönüşüm tartışmasını yürüttüğünü umuyorum. Yeride yürüteceğini umuyorum. Ama bu kendi başına çok uzun bir panel konsultu için fazla detaya diyebilirim. Ama köy enstitülleri meselesi, köy enstitülleri meselesine küçültü dediğim için söylemiyorum. Köy enstitülleri müthiş bir başarı hikayesi. Çünkü bu toprakların 200 yıllık kalkınma ve modernleşme hedefini Cumhuriyet'ten taçlanmış bir model değiştirmiş. Ama bir mesele var. Hem kalkınmanın hem modernleşmenin de lokomotifi devlette denmiş. Köy enstitüleri de böyle bir devlet marifetiyle modernleşmenin bir aygıtı. Çok da işe yaramış. Doğru. Mesele şurada. Bugün aynı modeli kent diye. Yani köyler yok. Artık ayrı. Yer enstitülleri diye kursak, varoş enstitülleri diye kursak çalışmayacağını anlatmaya çalışıyorum ben. Çünkü bugün, bugünün gündelik hayatı içinde devlet marifetiyle artık böyle bir dönüşüm söz konusu değildir. Birçok sebepten. Çok daha basit bir şey söyleyeyim. Siyaset falan bırakın. Bugünün gündelik hayatında hani kuşaklar arası işte ye kuşağız, ye kuşay ye bilen ye kuşağız, ye kuşağız, ye kuşağız, ye kuşağız, Şirketlerde falan da böyle bir sürü model falan anlatılır. Efendim biz mesela yani sanayi toplumunun gündelik hayatı ve onun ürettiği zihin haritasında adanma var mesela bir aşka, bir davaya, değil mi bir ülkeye bir şey. Halbuki bugünün dünyasında adanma değil haz ve keyif var. Beğenin beğenmeyin, torunlarınız için, çocuklarınız için, böyle kızların için böyle. Bugün bütün şirketler insan kaynakları politikalarını değiştirmeye çalışıyor. Çünkü bir işe girip mühendisin 40 sen sonra ben burada gelen bir olacağım ve buradan emekli olacağım de bir yeni nesil yok. Şimdi bunları sadece küçültecek falan yapamayız. Bu bir baka. Ben size başka bir sayı söyleyeyim. Siyasal İslam'ın dönüşümü meselesiyle de bağlantılı. Türkiye'nin bugün yetişkin usluğun %14 metropollerde ama çocukluğunu metropolde geçmiş insanlar henüz %14. Ne demek çocukluğu metropolde geçmek? Yani kodlayarak söylüyorum, bayram sabahı karşı kapıyı çalıp el öpmemiş. Karşı kapıdaki amca da bile bilmiyor. Yeni bayramda tatil olunca Bodrum'a gitmeye biliyor. Sokağa gidip saklanmaç, oynamaç. Ama buna karşılık homojen bir köyde, kasabada, ilçede değil, daha heterojen anaokulunda bütün farklılıkları görerek büyümüş. Ekrana dolmuş. 30 saniyede bir pipetteyip bırakın her türlü şey yani benim kızım film seyrederken ah, oradaki oyuncunun ayağındaki ayakkabının marka ve modelini buluyor o saniyenin içinde. Ben daha masusu açıp parmağımdan yana halledemiyorum bu işi o kadar sürede. Şimdi bu çocukların ve bu yeni kuşakların zihin dünyalarında küçümsenek küçümsenmekte bir meselemiz var. Bu veri hali anlamak ve bu veri hale göre nasıl siyaset örgütlenecek? Çünkü bu bu siyaset neydi? Bir hierarşi olacak, bir dava olacak, iller, işte ilçeler, şimdi partiler öyle hücreler olacak. Halbuki böyle kızlarım gece on gün, sokakta durmadan yolculuğu yerine iyileşip harekete geçiyor ya da Whatsapp'tan yazışıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bugünün dünyasında artık devlet marifetiyle ne modernizasyon? imkanı vardır ve de toplumsal dönüşüm imkanı vardır. Bu gerçeği kavrayarak yeni bir ütopya örgüt demekten de kastım o. O yüzden evet bizim de kaygılarımız gerçek benim kızlarımın meramı ve hayalleri de gerçek. Onun için vücut ısısı örneğini verdim. Yani bugün ekonomik olarak bize benim bir ekonomik bilgime göre devletin ekonominin elli kere bakmış çıkmış olması lazım ama bütün böyle öyle olmuyor. Ama şirketlere bakıyorum, %40 geçen yıl büyüyen şirket var arkadaşlar. Yani eğer bu ülke konusu Ama aynı şirketin genel müdürü, %40 büyümüş, %40 büyümenin primini almış banka hesabına. Ama akşam 6'dan sonra hangi ülke gitsen bu ülkede hayat bana bitti diye aramıyor. Şimdi bu iki durum da gerçeklik. Benim anı anlatmaya çalıştığım, gündelik ayet değişti, bilgi toptum falan diye korkmamaya çalıştığım şey de bu. Bu iki gerçekliğe göre yeni bir hayatına sördükleyeceğimiz ya da yeni bir topu yördükleyeceğimiz için gerçekten yeniden bilimini üretmemiz lazım. Bir sürü deneyim var. Doğru gezik deneyiminden köy yazışlarında ailemize bütün tane bir bulabiliriz ama bugüne yetmiyor. O yüzden samimiyetle yeni bilgiyi öğrenmeye hazırız ve bunu aramak için oturduk bu salona diye başlarsak akşamına yolunu bulabiliriz. Ama hepimiz kendi pozisyonunu öbürüne nasıl daha şu kelimelerle anlatırız diye başlar ve tartışmaya devam edersek de korkularımıza teslim olmaya daha uzun bir süre devam edeceğiz. Oradaki arkadaşım iki bedeyesansı olmuştu. Yani dünyada bir demokrasi hareketi çıkmadan veya Türkiye'de bir demokrasi hareketi örgütlemeyi ve dünyaya dönmek olmayı biz başarmadan daha uzun bir süre bu iki yıl mı beş yıl bilemem ama uzun bir süre daha Böyle söyleyeceğim. Meselemiz bu yıkımı yaratıcı yıkıma çevirememem maharetini örgütle örgütleyemeyeceğimizdir. Yıkım kaçınılmaz ama bunu biz yaratıcı yıkıma çevirebilir miyiz? Ve bunu nasıl örgütleriz sorusu bu yıkı mesele. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Mehmet Alkan'ı lütfen. Buyurun. Nerede isterseniz. Hocam çok teşekkür ediyorum soru için. Ee, sizlerin karşısında benim iktisatla ilgili kelam etmem asıl cesaret sayılırdı. O yüzden bunu geçtim ama notlarımı Gülçin Hoca'ya vermiştim. Ee, aldım şu sebepten dolayı. Şimdi ben e, Emrah Cengiz'le bu konuları konuştum. Yani ne kadar süre var diye. 30'dan 40 dakika arası, 40 dakikaya geçmeyelim hocam deyince benim ürümde kendi seyircim var ve 40 dakika olunca artan konulara değinmedim. Artan konularda iki başlıklar vardı. Bir tanesi e, bu modernleşme ve uzun tarih sürecimizde iktidarlar arasındaki farklar ve kriz dönemleri hangileri cevaplardan biri şöyle aynı okuyorum size. Bunu konuşmada anlatamadım. Ekonomik büyümeden ve gelişmeden alınacak bay, yani paylaşım önceliğinin yarattığı krizler var işte. Bunu enflasyonla da takviye edebiliriz ve Türkiye'nin kriz dönemlerine baktığımızda bu darbeler ve de dahil olmak üzere ekonomik krizinde ve siyasi krizde eski değişikliğe temin yani ikisi olduğunu görüyoruz. Aynı anda ortaya çıktığını görüyoruz. Bir bunu belirtmek istedim. Bir de bu Mekin Ağrılarının da söylediği Türk insanı ne işliyor sıralamasında? Adalet dedi vefat dedin, huzur dedin öyle değil mi? Üç başlık kullandı. Ben de konuşmamı öyle bitireyim. Şu anda en önemli kriz, yani Türkiye'nin yaşadığı kriz, demokrasi krizi. Şu anda en önemli konu bana sorarsanız, kimin AKP'de, kimin MHP'de, kimin HDP'de, kimin CHP'de olduğu, kimin sosyalist, e, kimin muhafazakar, kimin İslamcı olduğu sorusu değil. Kimin demokrat olduğu sorusu önem taşıyor. Çünkü biz yarın Türkiye'sini bugünün demokratları kuracak. E, bu ortak payda veya bugünkü moda değiştiği bir ittifak bir hedefi var. Olacaksa bir demokrasi ittifakı olmak zorunda, yani bir şeyin karşısına çıkılacaksa. Bu demokrasi ittifakı, yani askeri müşterimizin e, demokrasi olması demokrasiye değer ve emek verenlerin örgütlenmesi biraz daha cesaretlenmesi belki korkudan biraz daha e, sitilmesi gerekiyor. Ben de e, böyle bir Türkiye'de yaşamak istiyorum ve emek vermek istiyorum. Efendim e, Sayın konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sabah bugün sabah oturumu burada bitiriyorum. 14'ten itibaren de yine gayet bu işin muhalefet tarafından ve zarar veren bir tartışma ya konuk olacağız. Tekrar teşekkürler.